Radio Radyo Nevşehir İnternette radyonevshehir.com adresinde. Burası, Burası. Nevşehir'in yeni, yeni sesi. Radyo Nevşehir. Nevşehir en iyisini Radio dinlesin. M. Radyo M. hafta sonları en iyisi en iyisi. Radyo Nevşehir en iyisini dinlesin. 30 Mart yaklaşıyor, seçim çalışmaları devam ediyor. Adaylar seçim çalışmalarını sürdürürken, Gündem Özel, Nevşehir'de gündem belirleyen konu ve konuklarıyla seçim çalışmalarını masaya yatırıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Nevşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Varol, bugün Gündem Özel'in stüdyo konu. Gündem Özel, bugün saat 15'te 98.1 Radyo Nevşehir'di. Gündem Özel başlıyor. Efendim bugün 8 Mart e, 2014 cumartesi saatler 15'i gösteriyor. 15 onu gösteriyor. 98.1 Radyo Nev Gündem Özel haber programındayız. Cap canlı bir programla karşınızdayız. Millet Hareket Partisi Nevşehir Merkez Belediye Başkan adayı Sayın Mehmet Varol stüdyolarımızda. E, sorularımıza geçmeden önce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Bütün dünya kadınlarının ee, bütün annelerimizin, eşlerimizin, kardeşlerimizin Dünya Kadınlar günü kutluyoruz. Nice nice yıllara diyoruz. Ee, konumuz seçim ve yaklaşık e, 20 küsur, 22-23 gün var. Ee, 30 Mart tarihinde e, yerelde adaylar e, çarpışacaklar, savaşacaklar, tabii ki savaş mecazi anlamda söylüyorum. Bulundukları yereli temsil etme noktasında mülkü... Mülki idari noktada çarpışacaklar ve Nevşehir'de de hani seçim sessiz de değil, hareketli de değil aslında orta ayarda gidiyor değil mi Mehmet abi? Öyle <gülüyor> başlangıç yapmış olalım. Ben soruları şöyle başlayayım. Size göre belediye başkanı kimdir? Kanunlarda tanımlanmış görevlerin dışında toplumda bir misyonu var mıdır belediye başkanının? Belediye başkanının kadim kültürümüzün için şehri emini olarak tanımladığını Nasıl tanımlandığını düşünüyorsunuz? Ben de öncelikle hemşerilerimizi saygıyla selamlıyorum. Kadınlar günümüzü de kutluyorum. Tabi belli bir günün kadınlar günü ya da şu günü bugün olmasına ben pek sıcak bakmıyorum. Ancak belki bugünlerde neyle ilgiliyse o gün, o gün belki onun muhasebesi yapılması açısından önem arz ediyor. Yoksa genel olarak işte yıl boyunca hayatımızın içerisinde olan, Kardeşlerimiz, eşlerimiz, arkadaşlarımız, biz neysek onların da o olduğunu ortaya koymamız gerektiğine inanıyorum. Tabii e, e, cinsiyet farklılığı toplumlarda bazen farklı algılanıyor ama gerek Türk milleti olarak gerek İslam alemi olarak bizde böyle bir ayrımın olmaması gerektiğini biz biliyoruz. Ben de tüm hanım kardeşlerimizin, kadınlarımızın gününü kutluyorum. Daha nice hayırlı, uzun ömür sağlıklı sıhhat içerisinde geçirmelerini temenni ediyorum. Tabii konumuz Nevşehir Belediyesi. Belediye Başkanı ne ifade eder? Beledi belediye Başkanı bence öncelikle bir ferdi ifade eder, bir kişi ifade eder. Daha sonra o kişide toplanan çok büyük özelliklerin olması gerektiğine inanıyoruz biz. Bir defa bu o şehirde adaleti dağıtan, kul hakkını yemeyen, yedirmeyen, kimsenin hakkını kimseye geçirmemeye gayret eden, adalet terazisini çok iyi kullanan bir kişi olarak tanımlamamız gerekiyor. Zaten bunun ardından yapılması gereken şeyler ardından gel gelir. De, e, bu yasalarla da belirlenmiş. E, siz de buyurdunuz, şehri Emin yani o şehrin en güvenilir insanı, her şeyiyle en güvenilir insanı. E, çalışmasıyla, hayatıyla, biraz önce söylediğimiz gibi e, adaletiyle şehrin en emin insanı ve çalışkanlığıyla çok çalışması gereken, ekibiyle birlikte ufkunu açarak o şehre getirilmesi gereken, o, o toplumun e, insan gibi yaşamasını sağlayacak, en iyi, en kaliteli, kaliteli bir şekilde yaşamasını sağlayacak insan gelir akla. Dolayısıyla bunun da yapılabilmesi için e, belediye başkanının o şehir insanıyla beraber olması zorunluluğu vardır. Her zaman birlik beraberlik içerisinde iyi günümüzü, kötü günümüzü, düşüncelerimizi, fikirlerimizi, gelecekle ilgili planlarımızı, bugünümüzü hep paylaşan insan paylaşmamız gerektiğini düşünüyoruz. Toplumla iç içe, toplumun problemlerini bilen her problem karşısında da çözüm üretmemiz gerekiyor. Çözüm üreten kişi. Dolayısıyla... Kısaca böyle tanımlayabiliriz. Daha da aş, aşmamız mümkün ama adil olan, adaletli olan, kulak yemeyen, yedirmeyen, güvenilir, güven ortamını sağlayan, huzur ortamını sağlayan insan olmalıdır belediye başkanı. Seçim çalışmaları tabii aralıksız devam ediyor. Ee, tabiri caizse her saat, her dakika bir yerlerdesiniz, bir programın evet. içerisindesiniz. Ben e, sizi tanıyan bir birey olarak en azından bir Nevşehir'li olarak Nevşehir heyecanınızı biliyorum. Evet. Nevşehir'i ne kadar çok sevdiğinizi biliyorum. Nevşehir için heyecanınız hangi boyutta? Bir belediye başkanlığı adaylığından öte hangi boyutta? Tabii heyecanımız şuradan daha fazla artıyor belki. Zaten bu şehirde yaşayan bir insan olarak hep şehirle ilgili fikirlerimiz, düşüncelerimiz, endişelerimiz hep olmuştur. Evet. ile ilgili düşüncelerimiz olmuştur. Ancak belediye başkanı olunduğu zaman, bütün bu düşündüklerimizi, bütün bütün bu iyi ya da kötü düşündüklerimiz şeyleri gerçekleştirme imkanımız ortaya çıkıyor. Yani e, idarenin başında olan bir insan olarak tabii ki e, neşemiz de artıyor, e, hevesimiz de artıyor. Çünkü düşündüklerimizi, çalıştığımız projeleri, şehirde eksik gördüğümüz şeyleri, olması gerekenleri e, yapabileceğimiz bir makama gelme duygusuyla... E, e, çalışmalarımızda daha fazla şevk duyuyoruz. Ben ile ilgili hedeflerden sohbetimize o şekilde devam edelim istiyorum. Hani e, aslında birçok yerde bu bahsettiğiniz şeyleri e, bir e, farklı pencereden anlatarak e, seçmeni anlatarak, vatandaşa, esnafa anlatarak hareket ediyorsunuz. ile ilgili hedefleriniz neler? Uzun vadede. Şayet seçilirseniz Mehmet Varol olarak nasıl bir Neyfşehir hayal ettiğinizi sorsam nasıl bir tablo çizerdiniz? Öncelikle ben e, güven içinde yaşayan huzur dolu bir şehir düşünüyorum. Yani bu toplumda huzurun olabilmesi için toplumda yaşayan insanların, şehirde yaşayan insanlarımızın, şehirlerimizin önce kendisini yöneten insanlara güvenmesi gerekiyor. Güven sağlamak ise çok ciddi çalışmaları gerektiren bir durum. Durup dururken insan insana güvenmez. Güven ortamı sağlayacak projeler ortaya koymamız gerekiyor. Yaptığımız her işte iyi niyetli olduğumuzu, bu memleket için çalıştığımız algısını şehirde uyandırmamız gerekiyor. Yani yaptığımız bütün çalışmaları hemşer, hemşerilerimize ileteceğiz, görecekler. Ne yapacaksak onlarla istişare edeceğiz, birlikte karar vereceğiz. Uygulama aşamasında da birlikte olacağız. Bu şehrin kaynaklarını değerlendirirken ısraf etmeyeceğiz. Her bir kuruşunu, her bir emeğini, her, her bir insan gücünü, yerli yerinde kullanmamız gerektiğine inanıyorum. Bunu sağlayabilmemiz için de bizim e, çok ciddi planlı ve programlı olma zorunluluğumuz var. Evet. Kısa, orta ve uzun vadeli programlarımızı bizim çok iyi yapabilmemiz gerekiyor. Çok iyi yapmamız gerekiyor. Eğer programımız iyi olursa projelerimizi hangi vadede gerçekleştireceğimizi ifade edebiliriz. Yapması da kolaylaşır. Dolayısıyla bu şehirde biz bir şey yapacaksak o yaptığımız şeyin hangi vadede Kullanılacağını da hesaplamamız gerekiyor. Örneğin her bir yaptığımız şeyin en az 20 sene, 30 sene, 50 sene, 100 sene kullanılabilecek vadelerde olmasını önceden hesaplamamız gerekiyor. Şehirde ne yapılacaksa belli bir programın, belli bir bilginin, belli bir tecrübenin süzgecinden geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Eğer biz bunu böyle yaparsak ki yapmalıyız, Nevşehir daha iyi gelişecek, daha çabuk büyüyecek. Kaynaklar ısraf olmayacak. İnsanlar yönetimine güvenecek. Yönetim de bu güven karşısında en iyi yapması gereken şey de çok çalışacak. Yani bir projeyi gerçekleştirmek için ne gerekiyorsa, nasıl kaynak bulunması gerekiyorsa bütün yolları çok iyi denememiz gerekiyor. Bahsettiğiniz bu e, güzel projeler, güzel düşünceler tabii sağlam bir ekiple gerçekleştirecek. Evet. Ekipten biraz bahsedelim istiyorum. Ekipte kimler var? Biraz bahseder misiniz? Ee, Neyvşehir değerine şu anki mevcut değere değer katacak. Nevşehir'i yüzyıllar öteye taşıyacak. Ee, bu e, platform içerisinde kimleri düşünüyorsunuz? Öncelikle tabii biz e, belediye meclis üyelerimizle bir ekip oluşturduk. Evet. Bu belediye meclis üyelerimizin içerisinde e, belediyede e, faydalı olacağına inandığımız işte inşaat mühendisi, şehrin ilerleyen inşaat mühendisi, e, doktoru, işte mali müşavirleri, müşavirleri, Bizim alanımızla ilgili, belediyeyle ilgili ne kadar bu işte önde gelen tecrübeli arkadaşlarımız varsa onları biz e, meclisimizde topladık. Çok güzel isimler var, deneyimli olan abilerimiz, kardeşlerimiz var. Bu ekiple bir e, meclis çalışması öngördük. Ancak bu, bu ekibin arkasında bugün e, henüz projelerimizi anlatırken de e, ortaya koyduğumuz bir çalışan başka bir ekibimiz daha var. İşte mühendisler, inşaat mühendisleri, mimarlar vesaire. Esas olan şu, bizce, tabi biz seçim öncesinde biz bu işin en kaba, en kaba sabah yöntemini uyguluyoruz. Şöyle ki, projeler ortaya koyduk, yapılması gereken şeyleri ortaya koyduk, şehrin eksiklerini tespit ettik biz ve buna göre de bir proje hazırladık. Ancak bu projelerin daha sağlıklı, daha yapılabilir hale gelebilmesi için de o idarenin başına gelme zorunluluğumuz var bizim. Yani idarenin başına geldiğimiz zaman belki bizim için e, özellikle proje noktasında, geleceği görme noktasında e, Nevşehir dahi yetersiz kalabilecek bazı projelerde şehir dışından destek almamız gerekebilecek. Veya Türkiye'de bu sıkıntılı bir hal alırsa yurt dışından dahi destekler alabilmemiz gerekecek. Yani dolayısıyla bizim e, Nevşehir Belediyesi'nde projelerimizi gerçekleştirirken, Yapmamız gereken şey en doğru projeyi, en doğru insanlarla yaparak yapılan projelerin de e, yapıldığında problemleriyle gelmeden kendi problemini kendi içerisinde çözen e, daha sonra da çevre, çevre sıkıntılarını da ihtiyaçları da karşılayan projeler ortaya koymamız lazım. Evet. Şunu söylemek istiyorum ben. Örneğin bizim işte e, Nevşehir belediğimizin e, bir çalışması var, belediye binası ve iş yerlerinin olduğu hastane, eski hastanenin bulunduğu yerde. Evet. Bu proje dışarıdan bakıldığı zaman hakikaten güzel bir proje algısı uyandırıyor. Çünkü şehrin en kıymetli yerine işte bir belediye binası yapıyorsunuz. Oraya iş yerleri yapıyorsunuz ve oradan da insanları buraya getirmeyi, bu, bu bölgede bir canlılık düşün, düşünüyoruz. Halbuki burası şehrin en canlı yeri, en evet. Belki burasının bir farklı bir kullanım, bir meydan olarak kullanımı da söz konusu olabilirdi ama o geçti. Ancak burada şunu ifade etmek istiyorum ben. Bu projenin altında proje otopark var, iki katlı otopark var. Bu iki katlı otoparkın kapasitesi yaklaşık 350 araçlık bir kapasitesi var. Dolayısıyla biz buraya gelebilecek araç sayısı ya da insan sayısını hesapladığımızda işte Nevşehir Belediyesi'ndeki personelin ve belediyeye gelen insanların aracıyla geldiğini düşünürsek yaklaşık e, 370 tane belediye personeli var. Bu bunun yanında belediye belki tamamı aracıyla gelmeyecek, belki tamamı orada olmayacak ama yarısını düşünürsek 200 tane belediye personeli aracıyla birlikte geldiğini hesaplarsak işte o orada 100 küsür tane dükkan var. Oraya dükkan sahipleri, çalışanlar, oraya gelen müşteriler minimum bizim orada eee birikecek araç sayısı 700-800 tane araç birikecek. Dolayısıyla 350 aracın aşağıya koyduğumuz zaman yaklaşık 350-400 aracı da çevreye tekrar dağıtmamız gerekiyor. Dışarıda kalmış olacak. Dışarıda kalmış olacak. Dolayısıyla bu proje problemleri ortadan kaldıran bir proje değil problemleriyle kurulan bir proje. Biraz önce projeleri bizim çok yönlü değerlendirmemiz gerekir derken kastetmek istediğim şey bir örnek olsun diye söylüyoruz. Bu ee, Belki görüntü icabı işte dışarıdan bakıldığı zaman güzel bir şey ortaya koyuyoruz ama problemleriyle bu mesela Nevşehir merkezimizde bizim özellikle ana caddemiz üzerinde araç trafik problemimiz var bizim. Trafik probleminin olma sebebi de. Taşıt yollarının otopark olarak kullanılmasından kaynaklanan bir problemimiz var. Yani yolların iki tarafında da iki tarafında da birer sıra araç oluşturuluyor. Bazen ikişer sıra araç oluşturuyor. Böylece taşıt trafiği sıkıntı, sıkıntıya giriyor. Dolayısıyla biz yaptığımız planlamalar, programlamalar bütün bu kısa vade, uzun vade, orta vadede ne ifade ettiğini çok iyi ortaya koyabilmemiz gerekiyor. Bunu anlatmaya gayret ediyorum. Doğru. Şöyle ki beraber çalışmayı planladığınız ekip de aslında uyum içerisinde e, hani çalışmanın yanı sıra e, yakınlık derecesine göre ya da şehrin e, yaşantı boyutuna göre de e, katkı sağlayacak kişileri e, geniş perspektiften bir e, portföy çizdiniz zaten. Evet, evet. genel Sibari. olarak ben ifade evet. isim olarak değil de genel evet, olarak evet. ifade. Peki e, hani tabii projelerden bahsedeceğiz Nevşehir noktasında üretmek istediğiniz evet. gerçekleştirmek istediğiniz projelerinizden bahsedeceğiz. Çok e, farkındalık yaratacak projeler evet. var. Bunları belirli periyotlarda kamuoyuyla paylaşıyorsunuz ama işte hani uzun uzun işte şu kadar bu kadar çok projeden öte Nevşehir için çok elzem projeleri soracağım evet. birazdan. Daha doğrusu programımızın ikinci bölümünde soracağım. Bir siyasetçi olarak siyasetin içerisindeki bir birey olarak size göre yerel siyasette kadın ve gençlerin rolü ve yeri ne? Bunu öğrenmek istiyorum dinleyicilerimiz için. Ekibinize kadın veya gençlere yer var mı verecek misiniz? Tabii ki biz belediye meclis üyesinde de dört tane hanım belediye meclis üyesi kardeşimiz var. Yine genç arkadaşlarımız da var. Yani belli meslekte kariyer yapmış. Evet. İşte genç kardeşlerimiz de var. Mecliste bunu organize etmeye çalıştık ama esas bizim için önemli olan çalışma aşamasında bu grupları çok iyi çalıştırabilmemiz lazım. Evet. Mesleki açıdan ya da uygulama açısından da öte. Örneğin bizim... Gerçekleştirmek istediğimiz bir şey var. Eğer biz bu belediye seçimlerini kazanırsak, kazanmayı çok arzu ediyoruz. İşte hanım meclisleri kurmak istiyoruz. Nevşehir'in bütününü kapsayan hanım meclisleri. Bu periyodik olarak onlarla biz toplantımızı yap yapacağız. Genç meclisleri oluşturacağız. Çocuk meclisleri oluşturacağız. Bu meclislerle birlikte görevlendirdiğimiz arkadaşlar onlarla çalışmaları yapacak. Direkt kendi ağızlarından. Bu şehrin temsilcileri olarak şehrin hangi bölgesinde neresinde ne eksik varsa eee tespit edilecek ve bu uygulama aşamasına konulacak. Çünkü bizim yapmamız gereken en önemli şeylerden biri bizim adil olma zorunluluğumuz var. Yani evet. adil olma derken hizmetleri eee Nevşehir Belediyesi'nin kaynaklarını adaletli bir şekilde dengeli bir şekilde dağıtma zorunluluğumuz var. Bugün eee. Biz Nevşehir'e baktığımız zaman özellikle e, bazı mahalleler e, bu e, gelirden hissesini fazla almamış. Esasında şöyle, Nevşehir Belediyesi'nin gelirleri özellikle iller Bankası'ndan gelirler, gelen gelirler, e, standart olan gelen gelirlerdir ve kişi başına göre ücretlendirilmiş ve belediye e, her ay gönderilen bir para. Burada herkesin hakkı var. Dolayısıyla şehrin en ücra köşesinde yaşayan insanla, Şehrin merkezinde yaşayan insanın hakkı aynı. Dolayısıyla her yere bizim adaletli, adil bir şekilde bu hizmeti dağıtmamız gerekiyor. Bugün özellikle Mehmet Akif Ersoy Sümer Mahallesi gibi mahallelerimiz Nevşehir'de yapılan hizmetlerden özellikle son 10 yıl içerisinde hiç e, fayda almamış. Şöyle ki biz Mehmet Akif Ersoy işte Sümer Mahallesi gibi mahallelerde yeşil alanlar çocuk parkları oluşturmak amacıyla... Ee, o bölgeleri taradık. Maalesef ne çocuk bahçesi, ne yeşil hat oluşturabileceğimiz bir alan bulamadık. Bölgenin tamamı evlerden oluşmuş, hiçbir alan kalmamış. Dolayısıyla bizim burada e, şehrin daha sağlıklı olabilmesi için biz yeşil alanlara çok önem veriyoruz. Çocuk parklarına çok önem veriyoruz. Şehrin her tarafında bunu e, gerçekleştirmek istiyoruz. Belki yeni kurulan bölgelerde e, Uygun alanların olmasından dolayı bunu yapmamız kolay olacak ama Özellikle Smer Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy gibi mahallelerde Hanımlara yönelik, çocuklara yönelik, gençlere yönelik projelerimizi Gerçekleştirebilmemiz için Oralarda bu alanları oluşturmamız gerekiyor Bir imar çalışmasıyla oluşturmamız gerekiyor Bunu da yapacağız Şehri genel olarak Nerede, ne Hangi mahallede ne varsa diğer mahallede de onu gerçekleştirmeye arzu ediyoruz. Adaletli bir yaklaşım, adil bir yaklaşım ve şehrin bütününü e, dikkate almamız gerekiyor. Bakın burada bir noktada da şunu söylemek istiyorum ben. Nevşehir'in kaynakları uzun süredir, yaklaşık 10 yıldır şehrin belli bir bölgesinde harcanıyor. Atatürk Bulvarı üzerinde, Anahat üzerinde defalarca her sene değişiklikler yapılıyor. Bir şey yapılıyor, bozuluyor, tekrar diğer şey yapılıyor, bozuluyor, tekrar diğer şey yapılıyor. Dolayısıyla burada şu andaki Nevşehir Belediye'nin yönetiminde şu eksikliği tespit etmek mümkün. Bir defa plan ve programlarının olmadığını görüyoruz. Yani neyi ne zaman yapacaklarına karar vermemişler. Ve insanların en yoğun olduğu yerlerde hizmet amacıyla değil de reklam amacıyla bu işi yapıyormuş algısı uyanıyor. Dolayısıyla bu algıyı da bizim yıkmamız gerekiyor. Bakın bunu da şöyle bir örnekle ifade edebiliriz bu söylediğimiz şeyi, yapılan bir e, icraat noktasında. Şu anda Nevşehir Belediyesi'nin Hasan Emin Türbesi ve hükümet konağının olduğu, binanın olduğu kavşaklara alt geçit hesaplıyor. Alt geçit yapmayı vaat ediyor. Tabii ki e, yapılan alt geçit e, trafiğin, Düzenli Akışı bakımından önemli, alt geçitler önemli transit gidiş açısından belli bir noktada bir e, hizmet ortaya kondur Ama bu bize başka bir şey de gösteriyor ki Nevşehir Belediyesi daha kendisinin yapmış olduğu ve kaynaklarını harcamış olduğu hükümet binasının önünde havuzlar yapıldı, düzenlemeler yapıldı. Kendi yaptığını yıkan bir belediye görüntüsünü orada görmemiz mümkün. Aynı şekilde Hasan Türbesi'nin orada da yine kendi yaptığını daha geçen yıl düzenlemeler yaptı. Bu sene diyor ki ben onları da yıkayacağım, onları da bozacağım. Yeniden başka bir şey yapacağını vaat ediyor. Dolayısıyla burada alt geçitler, üst geçitler yeni icat edilmiş şeyler değil. Yüzyıldır kullanılan şeyler. Ancak Nevşehir Belediyesi olarak biz bir plan ve program yapacaksak, nereye bir çalışma yapmışsak orada en kalıcı çalışma. Önceden o program yapılabilir ve tesis edilebilirdi. Günü kurtarma adına, günü bir bir şeyler yapılıyor imajını verme adına yapılan işlerin biz doğru olmadığını ifade ediyoruz. Yine bakın, biraz önce söylediğim şeyle paralellik olsun diye bu örneğe de e, tekrar irdelersek, şehre dış şehrin dışına doğru çıkış noktasında e, transit gidiş sağlıyor ve hiç ışıkta durmadan kolay şehir dışına çıkış, dışına Çıkışı kolaylaştırabilir bu çalışma. Ama şehrin içine girdiğini düşündüğümüz zaman transit gelecek bir yerde araçlar birikecek. Eski hastane kavşağında transit gelen araçlar hastane kavşağında büyük bir kuyruk oluşturacak. Bu ihtimal çok büyük. Dolayısıyla yapılan projelerin de öne arkası iyi hesap edilmelidir diye düşünüyoruz. Teşekkür ediyoruz. E FM 98.1 Radyo Nevşehir'de gündem özel haber programındasınız. Milliyetçi Hareket Partisi. Nevşehir Merkez Belediye Başkan adayı Sayın Mehmet Varol ile seçim e, satını konuşuyoruz. Seçimleri konuşuyoruz. E, Sayın Başkanım, dün bir e, abimiz şöyle bir cümle kurdu. Sizin e, Radyo Nevşehir'de canlı olarak e, programımıza katılıp sorulara cevap vereceğinizi söylediğinde dedi ki ben AK Partiliyim ve Millet Hareket Partisi Belediye Başkan adayına şu soruyu sormanı istiyorum. Dedi. Yemin ettirdi bana. Ben de bunu soruyorum. Evet. Bu seçim Devlet bahçeli Recep Tayyip Erdoğan seçim mi? Bu seçim Mehmet Varol, Hasan Ünver seçim mi? Böyle bir soru sordu. Şimdi gene, çok güzel bir soru. Bizim esasında çok şey de ifade eden bir soru hakikaten. Öncelikle ben şunu ifade etmek istiyorum. Genel siyaset genel başkanlar düzeyinde yapılıyor zaten. Bazen biz genele baktığımız zaman yereldeki birçok şeyi göz ardı ediyoruz. Öncelikle şuna bakmak lazım. Siyasi partiler e, bir amaç değildir asla. Bir araçtır. E, bu araç neyi sağlar? Bu araç e, toplumda e, farklı düşüncelerin ortaya konulmasını sağlar. En, en önemli sağladığı şey de bu yolla kendisini idare edecek insanları belli bir makama getirir. Bu araç olmadan... E, Genel olarak bağımsız girip başarılı olan insanlar da var ama genel olarak bu aracı kullanarak insanlar tercih ederek bir makama gelir. Tabii bu makama gelen insanlar, o siyasi partileri tercih eden insanlar da bu toplumun insanlardır, bu şehrin insanlardır. Dolayısıyla bizim bakmamız gereken şey e, o insanların bu işle ilgili becerisi, liyakati, uslubu, usulü hangisini hangisinin daha iyi yapacağına çok iyi bakabilmemiz lazım. İyi değerlendirmemiz lazım. Biz genele bakarken Nevşehir'de feda etmememiz gerekiyor. Bizim öncelikle bakmamız gereken şey yerel. Yani İslam anlayışımız bile ailemizden, komşularımızdan, beldemizden, şehrimizden genişleyerek büyüyen bir anlayış vardır. Evet. Yani böyle bakıldığı zaman biz Nevşehir'de idari noktada yanlış bir görüntü gördük. Yanlış bir yönetim anlayışını gördük. Israf eden bir yönetim anlayışını gördük. Toplumdan kopuk bir çalışan belediye anlayışını gördük. Belediye problemlerin çözüldüğü yer değil, problemlerin oluştuğu algısı uyandı bizde. Bunlar e, vatandaşlarımızın yaşadığı olaylar, bizim gördüğümüz olaylar neticesinde. Şu andaki belediye yönetimi kutuplaşmayı öngören, e, gücü ve otoriteyi kendi elinde tutup bir şey e, insanlara adil davranmayan bir anlayışı biz o, gördük. Bu sebeple de bir yanlış karşısında e, susmamak gerektiğini düşündük. Bu amaçla da bir ekiple birlikte bu bize göre yanlış olan bir anlayışın karşısında durduk Nevşehir'de. Hemşerilerimizden beklediğimiz şey... E, iki başkanı ya da şu an itibariyle iki başkan adayını mukayese edecekler. Hangisinin daha iyi bu işi yapabileceğini, hangisinin e, halkla birlikte çalışabileceğini kafalarında değerlendirecekler ve ona göre karar vereceklerdir diye düşünüyoruz. Bence genel siyaset elbette bir algı uyandırmak bakımından toplumda çok önemli. Bizim bu Uyandırılan algılara göre davranmamamız gerekiyor. Bizim gözümüzün önünde olan şeyler var. Gördüğümüz, gözle gördüğümüz, elle dokunduğumuz şeyler var. Hala bunun için biri yerlerden, birilerinden mesaj gelmesini beklememiz için bir sebep yok. Biz Allah katında bir yanlış karşısında kendimizi ortaya koyduk ve toplumumuza bunu değerlendir ki. Bu yanlışın devam etmesini, bu eksikliğin devam etmesini, ya da kendileri bunu eksiklik olarak değil de olması gerekir gibi diye düşünüyorsa hemşerilerimiz yeniden şu andaki yönetime bir kez daha imkan verecekler, seçecekler. Hayır şehirde farklı bir ekibin çalışmasını istiyoruz, taze bir kan istiyoruz. Bugüne kadar olan eksikliklerin bu ekiple birlikte, bu başkanla birlikte son bulacağına inanıyoruz. Diyorsanız ki biz bu amaçla çıktık. Bunun için hem ekibimizi koruduk, hem projelerimizi hazırladık, altyapımızı hazırladık. Ee, sağlam bir şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz. Buna göre tercihlerini yapacaklar ve kararlarını verecekler. Elbette e, Türkiye genelinde olan siyasette hepimiz saygı duyuyoruz. Her siyasi partinin genel başkanına da saygı duyuyoruz. Kendi genel başkanımıza da saygı duyuyoruz ama Nevşehir'de yapılan şey bir genel başkanlık seçimi değil şu anda. Nevşehir kendi belediye başkanını seçecek. Yani e, genel başkanları sevilebilir bir partiye gönül vermiş olabilir insanlar ama artık e, o insanların da nasıl biz biz bir sorumluluk aldık ve yola çıkmışsak zor bir yola çıkmışsak e, ne şehirde yaşayan hem şehirlerimizdinde bunu çok iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Yani onların da artık sorumluluk alması gerekiyor. Hiçbirimiz bir kapıya kul değiliz. Sadece Cenab-Allah'a kuluz. Dolayısıyla ee, bu süreç içerisinde kulluğumuzu Allahımıza yapacağımıza göre vereceğimiz kararlarda onun ölçüsü e, ne paralel olması gerekiyor. Bu manada ben bu soruyu soran hemşerimize hakikaten teşekkür ediyorum. Yerli yerinde bir soru. Bu tercihi e, hemşerilerimiz yapacak. En iyi tercihi, en doğru tercih yapacaklarına inanıyorum ben. Teşekkür ediyorum. Sohbetimize devam ediyoruz. Son. Bu bölümdeki son soruyu soralım kısa bir ara verelim ee, bir çay olası verelim tabiri caizse çaydan sonra sohbetimize devam edelim. Benim çok özelde merak ettiğim bir soru var. Ee, aslında ulusal manada hani Türkiye genelinde seçimler ağzında hep bu bir takım şeyler manipüle edilir. Ee, özellikle e, çok ulusal ve çok güzel bir yazar olduğunu düşünen böyle çok entelektüel e, aristokrat e, tip yazarlar vardır. Veyahut gazeteciler vardır bu olayı manipüle ederler. Siz e, Milliyetçi Hareket Partisi Nevşehir Merkez Belediye Başkanı adayı olarak eğer e, kazanma şansınız olmasaydı eğer soruyu sorduğumda bunu net alacaksınız hı hı. Sayın Başkanım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kazanma eğilimi olsaydı eğer Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekler miydiniz? Evet zor bir soru. Tabii burada e, şartlara bakmak lazım. Yani orada... Biraz önce konuştuğumuzda esasında paralel giden bir mesele bu. Yani birbirini tamamlayan iki tane soru bu. Çok özür dilerim sözünüzü kesiyorum. Hani bu şu an son günlerde özellikle çok Nevşehir noktasında da konuşulmaya başlan. Mesela işte Nevşehir merkezi, Nevşehir merkez Cumhuriyet Halk Partisi güya zayıf olduğundan dolayı Milletçerket Hareket Partisi'ni destekleyecekmiş. Ürgüp'te de, Ürgüp Cumhuriyet Halk Partisi'ni de Partisi destekleyecekmiş gibi bir takım böyle iddialar yüzüyor ortada. O maapta hani ee daha ee kesin bir soruyu Şimdi... O zaman şöyle başlamak lazım. Tüm siyasi partiler adaylarını çıkarır ve kazanmak için mücadele eder. Evet. Bütün siyasi partilerin çıkış noktası budur. Bir siyasi partiden veya bir siyasi partinin resmi ağzından biz falan partiyi destekliyoruz ifadesi uygulamayabilir. Bunu beklemek çok büyük bir fedakarlık da olabilir. Ancak burada yapılması gereken şey şudur. Bunu milletimizin aklı selimi karar verecek. Yani burada bence A siyasi partisi, B siyasi partisi vatandaşımızın bakış açısını ifade etmeye çalışıyor. Evet. A siyasi parti, B siyasi parti demeden varsa gör, görmüş oldukları şu andaki yönetimden bir yanlış ve çıkan adaylardan biri de bu yanlıştan uzak, daha tertipli, daha düzenli, bu işi iyi, liyakatıyla yapacağına inanıyorlarsa siyasi partilerin bence e, yerel yönetimlerde bir öneminin olmadığını düşünüyorum. Hangi partiden olursa olsun e, adaylardan biri bu şehri yönetmek için ön plana çıkıyor, çıkıyor ise gerçekten faydalı olacağına da inanıyor isek bu adaya oy verilebilir. Siyaseten oy vereceğimiz başka bir alan il Genel Meclisi üyeliği alanı vardır. Evet. Orada İl Genel Meclisi alanında isteyen istediği partiye hatta orada da il Genel Meclisi üyesi olan arkadaşlarımız değerlendirirler. kişiler değerlendirilerek... E, bu, bu karar verilmelidir. Yoksa sadece siyasi parti penceresinden baktığımız zaman bu şehrin değerlerini genele e, kurban etmiş oluruz. Bizim genele kurban etmememiz gereken e, e, e, bu imkanımız yok şu anda. Yani bunu e, yaparsak beş yıl aynı anlayış başımızda kalacak. Aynı anlayışta beş yıl daha yaşayacağız. Yani şu anda Nevşehir Belediyesi Belli hizmetler yapıyor, belli çalışmalar yapıyor ama bu bize göre yeterli değil. Plan program açısından yeterli değil. Bu belediye uygun projeler üretmeyen belediye, uygun projelerle çalışmayan bir belediye. Sadece devletten gelen kaynaklarla yetinen bir belediye. Bizim çok güzel projeler hazırlayıp çok iyi çalışmamız gerekiyor. Dolayısıyla tekrar soruya döndüğümüz zaman hemşerilerimiz bakacak, bu işi leyakatıyla kim yapacaksa Nevşehir Belediyesi'ni, kim iyi çalıştıracak, Nevşehir'i kim iyi temsil edecek ise, Nevşehir'le birlik beraberliği, normalleşmeyi kim sağlayacaksa bunu tercih etmek zorunda. Siyasi partilerine bakarak farklı bir siyasi partiden bu, bu insan benim partimden değil diyerek bu şehrin yetiştirdiği belki de değer katacak insanları harcamaması gerekiyor. Bu manada da ben. Hemşerilerimizden bu gözle bakmalarını istiyorum. Elbette siyasi düşünceleri vardır. Hepimizin var. Bu siyasi düşüncelerimizi parti noktasında değerlendirebiliriz. Ha Diyelim ki çıkan iki aday da birbirlerine çok yakınsa siyasi değerlendirme yapsınlar. Bu ağır bastırsın. Ama siyasi değerlendirme diğer değerlerle kefeye koyduğumuz zaman çok ağır basmaması gerekiyor. Yani diğer değerlerimizde bizim öncelikle bir Millet değerimiz var, İslam değerimiz var. Bütün bunları değerlendirmemiz lazım. Bu yapılan işte belediyecilik işte içinde kul hakkının olduğu bir iş. Dolayısıyla hemşerilerimiz bakacak, adalet terazisini kimin iyi çalıştıracağına bakarak, karar, karar vererek vermek. ona göre e, yönünü tayin etmelidir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Kısa bir e, reklam arası verelim. E, yerel e, boyutu stratejileri konuşacağız programımızın kalan bölümünde projeleri konuşacağız özellikle evet. Nevşehir'e kazandırmak istediğiniz projeleri konuşacağız efendim kısa bir reklam arası reklamların hemen sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah Radyo, Radyo Nevşehir internette radyonevşehir.com adresinde Gündem Özel devam ediyor Efem radyolarınıza beraberliğimiz devam ediyor. 98.1 Radyo Nevşehir gündem özel programındasınız. Millet Hareket Partisi Nevşehir Merkez Belediye Başkan adayı Sayın Mehmet Varol ile söyleşimize devam ediyoruz. Programımızın birinci bölümünü geride bıraktık. yaklaşık 45 dakikalık süreç. İkinci bölümde yine siyasetten konuşacağız. Yerel yönetimlerden ve projelerden bahsedeceğiz. Siyasetin doğası gereği seçimlerde herkes size oy vermeyebilir haliyle. Evet. Fakat seçildikten sonra toplumun genelinin sizi... Bir şehir emini olarak benimseyeceğini düşünüyor musunuz? E, toplumun genelinin sevgi ve kabulünün kazanılması ile ilgili düşünceleriniz genel manada nelerdir? Tabi siyasetin içerisinde bir yarışa girdiğiniz zaman o yarışta kazanmak da vardır, kaybetmek de vardır. Evet. Eğer e, siyasette ya da böyle bir yola dönem dönem girip bu yolda karşınıza şu sebeple, bu sebeple çıkan insanlarla yolumuzu bitirecek olursak, bizim bu şehirde dostumuz kalmaz. Ee, şehirde benim her siyasi partiden, her siyasi parti yönetiminde bulunan veya il başkanlığı yapmış arkadaşlarımız var. Dolayısıyla bizim onlarla arkadaşlığımız devam ed ediyor, devamda edecek. Çünkü siyaset e, bu şehrin farklı düşüncelerindeki olan insanları belki bir araya getirmede Partilerin bir faydası olabilir. Bunu böyle görmek lazım. Bu seçim sürecinde bizi destekleyen hemşerilerimiz var. Başka siyasi partileri destekleyen hemşerilerimiz de var. Dolayısıyla biz hangi siyasi partiyi desteklerlerse desteklesinler, biz o insanlara bu şehrin güzel insanları, değerleri olarak bakıyoruz ve bakmak zorundayız. Kendimize olan saygı, kendimize saygımız varsa, önce o, o saygıyı başkalarına göstermemiz gerekir. Başkasında e, göstermezse kendimize de saygı gösterilmesini e, beklemek yanlış olur. Beklemek galiba. yanlış olur. E, böyle bir olayın içerisinde girmeye ben arzu etmem. Dolayısıyla herkes kendi kullarında belli mücadeleyi yapacak ve milletimiz tercihini yapacak, Cenab-ı Allah'ta takdir edecek. Biz bir işin olup olmaması noktasında hep diyoruz ki. Allah'ım hayırlısıysa bu görevi bize tevdi et. Hayırlı değilse bu görevi bize tevdi etme. Ya da kısaca şöyle diyoruz. Hayırlısıysa olsun. Hep söyleriz. Kendi aramızda da vardır bu en küçük bir işte. İnşallah hayırlısıysa olsun. Ee, Cenab-ı Allah'ın takdirine inanıyorsak bu takdir gerçekleştiğinde kulla mücadele etmenin bir anlamı yok. Hepsi bir vesiledir. Dolayısıyla biz bu anlayış içerisindeyiz ve bu olgunluk içerisindeyiz. Bugüne kadar da böyle yaşadık geldik. Cenab-ı Allah bu görevi bize takdir ederse göreve geldiğimiz andan itibaren şehirde siyasi düşüncesi ne olursa olsun dünya, dünya düşüncesi ne olursa olsun şehirde yaşayan herkes birinci sınıf vatandaştır. Ee, bu şehirde yaşayan bu insanlar olduğu için biz bu görevde olduğumuz anlayışıyla yolumuza devam etmemiz gerekir. Biz e, bu şehri seviyoruz derken ee, tabii şehir betondan, taştan, duvardan, ağaçtan, işte dağdan oluşan bir yapı. Şehri severken esas olan şey insanını çok seviyoruz biz. Yani bütün bu yola çıkış sebebimizin de ana, ana kaynağı bu şehirde yaşayan insanlara halka hizmet etme düşüncesi. Bu, bu, bu şehirde yaşayan, bu şehirde doğmuş büyümüş insanların yanı sıra başka illerden de bu şehri yaşanmaya değer bulmuş, bu şehirde ekmek almış, bu şehre e, hizmet etmeye gelmiş. E, başka şehirden gelen hemşerilerimiz de var. İşte bu serbest meslek erbabı olur, memuriyet sebebiyle gelen olur, genç üniversite okuyan kardeşlerimiz var. Dolayısıyla biz tamamını bir bütün olarak değerlendirip, bu şehirde yaşayan, bu şehir sınırları içerisinde bulunan herkes birinci sınıf vatandaştır. Siyasi düşüncesi, dünya düşüncesi, bize olan... Duygusu, düşüncesi ne olursa olsun biz o insanları karşılıksız seviyoruz. Zaten amaç belediyecilik elbette duygusal yönleri var ama hizmet yapmaksa hizmet yapmaya değer insanların oluşturduğu bir toplumda o insanları benden ya da başkasından diyerek kategorize etmenin bir anlamı yok. Buna biz asla sıcak bakmayız. Peki seçim süreci başladığı andan itibaren siz Millet Hareket Partisi'nin Nevşehir Merkez Belediye Başkanlığınızı adaylığınızı açıkladığınız andan itibaren bir hem yaygın hem yerel medya noktasında toplumsal barıştan çok bahsediyorsunuz. birlik evet. beraberlikten çok bahsediyorsunuz. Yerel siyaset ve uygulamalarının bir şehirdeki toplumsal barışı etkilediğini düşünüyor musunuz? Diğer taraftan bir şehir. Emine adayı olarak sorarım. Şehrimizde birlik, beraberlik, kardeşlik ve sağduyunun güçlenmesi gibi e, ne gibi düşünceleriniz var? Şimdi öncelikle e, Nevşehir Belediyesi e, bir kurumdur. Kurumun duyguları olmaz. kanunu çerçeveler içerisinde bir hizmet alanı vardır. O hizmet alanında e, hizmet eder. Ama onun başında bir insan vardır. O insan da e, çok duygusal olmaması gerekir. Görevini yerli yerinde yapması gerekir. Ve toplumla iç içe olması gerekir. Toplumla iç içe, toplumun sıkıntılı, anı, sıkıntılı insanlarıyla beraber, neşelli insanlarıyla beraber, ihtiyaç duyula, bize ihtiyaç duyan insanlarla beraber olma zorunluluğumuz var. Diğer taraftan biz Nevşehir Belediyesi olarak, Nevşehir Belediye Başkanlığı'nı biz kazandığımızda şehirde yaşayan tüm kurumlarla kurumsal diyaloğumuzu çok iyi sağlayacağız. Kurumsal diyaloğumuzu çok iyi sağlayacağız. Kurumlar arasında asla bir kopulku olmayacak. Hiçbir kurumla kopulku olmayacak. Kurumlar arasındaki diyalog kurumun başındaki insanların tavrıyla paralel gitmeyecek. İşte bir kurumun başındaki insanla benim aram iyi ise o kurumla diyaloğum iyi. Kötüyse kurumla diyaloğu kes anlayışını biz kesinlikle kabul etmiyoruz. Yani burada şehirde işte Sivil toplum örgütleri odalarımız var, üniversitemiz var, işte ticaret odamız, ticaret borsamız var ee, ve diğer kurumlar var. İşte ziraat odası var, birçok e, kurumlar var. Evet. Dolayısıyla bizim Nevşehir Belediyesi olarak hepsiyle hepsinin yolumuz hepsinin bir yerinden geçiyor. Hepsiyle bir ilgimiz var, ilişkimiz var. Dolayısıyla bu, bu ilgi ve ilişkiyi çok sağlam tutmamız gerekiyor. İşte bir odanın başkanı beni seviyorsa o odayla irtibatı sürdüreyim. Sevmiyorsa yok böyle bir şey. Ya da bir kurum ön plana çıkıyor, büyümeye başlıyor, gelişmeye başlıyor. Ya biz bunun gölgesinde mi kalıyoruz düşüncesini asla biz hissetmememiz lazım. Amaç nedir bu şehirde Nevşehir Belediyesi olarak? E, büyümek, gelişmekse bunu sağlayan her kurum, her kişi bizim başımızın tacı olmalı. Çünkü... E, bu şehirde yapılacak o kadar çok şey var ki. Mesela siyasetçiler arasında şöyle bir şey vardır. Şehirde gerçekleştirilecek bir iş olma aşaması geldiğinde bunu ben gerçekleştiriyorum. Havasına girmeyi istiyorlar ve bu benim elimden çıktı. Benim gayretimle oldu. Ki, halbuki bizim bakış açımız şu olmalı. Biz şehirde olabilecek her şeyi paylaşmamız gerekiyor. Her şeyi paylaşacağız. Şehirde Yapılan bütün eserlere herkes herkesin bir taşı olacak, bir emeği olacak. Bunun için de kurumlar arasındaki diyaloğu bizim çok iyi geliştirmemiz lazım. Şimdi biz bugün bakıyoruz. Şehirde sıkıntılı zamanlarımız oluyor. İşte şehrin bir ileri geleninin bir sıkıntısı oluyor, bir cenaze oluyor, bir düğünü oluyor vesaire oluyor. Gönüllü istiyor ki Nevşehir'in en ileri gelen insanı, belediye başkanı, seçilenler bakımından bu insanı orada görmek istiyorlar. Yani bu belki fiziki olarak bir katkı sağlamıyor ama psikolojik olarak, manevi olarak insanları rahatlatıyor. Belki bir, bir miktarda acısını unutturuyor. Evet. Dolayısıyla bu katkıların belediye olarak topluma bizim verebilmemiz gerekiyor. Ee, diğer yandan hizmetler, ağaç dikmek, yol yapmak vs. şeyler zaten kendiliğinden olması gereken şeyler. Dolayısıyla Nevşehir'de daha önce 10 yıl önce olan bir şey vardı. Belediye başkanlarımız bizim, bizim hep halkın içinden olan insanlardı. Halkla birlik, beraberlik içerisinde olan insanlardı ama bu dönemde maalesef biz bunu kaybettik. İşte bugün e, siyaset dönemi, ziyaretler dönemi e, vatandaşlarımızın bize şöyle bir tenkidi oluyor. Tabi bu tenkidin aslında asla biz tarafı değiliz ama Diyorlar ki bize ya seçim olduğu zaman geliyorsunuz, seçim olmadığı zaman yoksunuz. Neredesiniz? Esasında bunu bu eleştiriyi alması gereken insanlar almalı. Almalı ve toplum kendisiyle beraber arzu ettiği, kendisinin seçmiş olduğu insanlarla beraber olmalı. Bakın bu neyi sağlar? Bu, şunu, bu iki şeyi sağlar. Birincisi e, seçmiş olduğu insanla tekrar beraber olarak psikolojik manevi bir e, moral kazanır. İkincisi de o anda varsa o kişilerin ve kişinin ya da o bölgenin bir problemi hemen ilk ağızdan problemleri yetkilisine iletme şansı olur. Çözüm odağı oluşur. olur. Böylece evet böylece belki de bir telefonla kolayca çözülebilecek şeyler kronikleşmez. Başkalar için problem oluşturmaz ve hemşerilerimiz de bu problemleri birinci ağızdan ifade eder ve birinci elden yapıldığını gördüğü zaman da toplumda bir güven ...ortamı oluşur, güven ortamı... ...huzur ortamını getirir. Üzelde yine bir soruyla sohbetimize... ...devam edelim istiyorum. Milliyet Şaket Partisi... ...Nevşehir Merkez Belediye Başkanı adayı Sayın... Mehmet Varol'a söyleşimize devam ediyoruz. Radyo... ...Nevşehir'de. Efendim seçmenler... ...sadece beş yılda bir belediye başkanı ve... ...meclis üyelerini seçmeye memur insanlar mıdır... ...size göre? Asil olan seçmenin vekalet verdikten sonra... ...da yönetime katkısı olması... ...gerekmez mi? E, halkın yönetime katılması konusunda ne düşünüyorsunuz? Bununla ilgili bir model öneriniz var mı? Tabii halkın e, yönetime katılması gerekir. Halkın yönetime katılmasının yolu biraz önce söylediğimiz şeylerden geçiyor. Halkla devamlı irtibat halinde olmamız gerekiyor. Evet. Halkın ne Halk ne yapılmasını istiyorsa ona göre programlamanın yapılması, halka göre hareket edilmesi. Yani halk e, bir şeyi arzu edebilir, bir şeyin olmasını isteyebilir. Makul ölçüler e, çerçevesinde bunun e, e, arz-talep dengesi iyi konulması gerekiyor. Yani bunun yanında bütün gelişmeler, bütün projeler halkın dediğine göre olacak diye bir kaide yok. Ama halkın dedikleri olmalıdır. Halkın istemeyi akıl etmediği, düşünmediği bir şehrin önüne açacak ciddi projeleri de biz Nevşehir Belediyesi olarak ortaya getirebilmemiz gerekiyor. Yani bunun için de çok profesyonel bir ekibi çalıştırmamız gerekiyor. Kısa bir süre içerisinde Hızlı bir şekilde çalışarak bu tecrübe dönemini atlatmak gerekiyor. Çok hızlı çalışarak, olayların içerisine girerek. Dolayısıyla biraz önce bizim ifade ettiğimiz çok önemli bir şey var. Belediye meclis üyeleri. Şu anda bizim şehrimizde eksik olan bir şeydir bu. Belediye meclis üyelerinin yönetime katkı sağlamasında bile sıkıntı var şu Aktiflik an. Aktiflik rolünden bahsediyorsunuz. Kesinlikle. Meclis toplantıları yapılır Nevşehir'de. Ben daha önce il başkanlığım döneminden biliyorum. Biz... E, meclis toplantılarından önce e, kendi aramızda toplantılar yapar. Meclise gelecek konuları, gündemi kendi aramızda istişareler ederiz. Neyin doğru, neyin yanlış olduğuna karar veririz. Meclis üyelerimiz oraya gider, belediye başkanı toplantıya katılmaz. Önceden yönü verilir, şu karar verilecek denilir. Meclis orada o karar verir ve belediye başkanı o toplantıya katılmaz. Dolayısıyla halkın yönetime katkıda bulunduğu birinci basamak meclistir. Bugün halk yönetime katkıda bulunamıyorsa meclis çalışmalarının ciddi şekilde organize edilmemesinden. Yani biz bu süre zarfında yaklaşık 10 yıldır bu yönetim iktidar hiçbir konunun mecliste tartışıldığını görmedik. Mecliste kendi içerisinde. Tartışma sadece kutuplaşma olarak. İşte Milliyetçi Hareket Partisi şunu diyor, AK Parti bunu diyor. Bir konuyu e, siyasi e, zemin üzerinde tartışmanın bir anlamı yok. Belki Karma bir karar da çıkmalı orada. Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyelerinin de, Adalet ve Kalkınma Partisi meclis üyelerinin de evet ya da hayır diyeceği şeyler olmalı orada. Bu tartışmalar yapılmalı. Biz bunu nasıl sağlayabiliriz? Meclis çalışmalarının ciddiye alınmasını biz şöyle bir yol düşünüyoruz. Hem şehrin meclisin nasıl çalıştığını görmesi açısından hem de meclisin çalışmayı teşvik açısından biz meclis TV, Nevşehir Meclis TV'yi kur, kurmak istiyoruz. İnternet yoluyla bütün meclis toplantılarını hemşehrilerimize sunacağız. Nevşehir Meclis TV. Nevşehir Meclis TV, evet. Burada sadece meclisteki e, durumları değil, bütün ihaleleri de bu TV'den vermek istiyoruz biz. Nevşehir Belediyesi'nde bir ihale yapılıyorsa kapalı kapılar arkasında olmayacak bu iş. Hemşehrilerimiz görecek ne ihale ediliyor, ne uslupta ihale ediliyor... Buraya kimler girmiş, ne kararlar verilmiş, şeffaf bir şekilde bunu paylaşmak. İşte bunu sağlarsak biz toplum da yönetime katkıda bulunur. Neyin yapılıp neyin yapılmadığını görür. En azından bir fikri olur, bir düşüncesi olur. Nevşehir'de de bir meclis olduğunu dikkat alır. Mesela bugün öyle bir algı vardır ki şu anda belediye başkanlığı seçimi var. Belediye başkanlığı seçimi var ama aynı zamanda meclis seçimi de var. Evet bu belediye başkanlığı kadar önemli olan bir evet. durumdur. Çünkü orada seçilen insanlar çünkü belli bir süreçten geçirilip taranarak gelmiş insanlar onlar. Fayda noktasında bu millete faydalı olacak diye insanların onlara da bakması gerekiyor. Yani ben kimin mecliste olmasını istiyorum. Meclis hangi meclis listesi daha sağlam, daha güvenilir, daha iyi iş yapacak. Ee, hemşerilerimizin buna da bakması gerekiyor. Buna bakmamalarının sebebi Meclisin bugüne kadar e, eskiden çok e, güzel meclis çalışmaları olurdu. Böyle e, tartışmaların olduğu, değerlendirmelerin olduğu meclis çalışmaları olurdu. Biz bu dönemde bunu da göremiyoruz. Belki bunun sebeplerinden biri de şeydir. Yani e, milletin seçerek başına getirdiği insan, milletin oylarından aldığı gücü kendi gücüymüş gibi düşünerek bu benim gücümdür. Halbuki o kimsenin gücü değil. Yarın bizi de, bizi de seçerse bu millet, bu bizim gücümüz değil. Biz milletin gücünü temsil ediyoruz burada. Milletin gücü millete eziyet etmemeli, millete zulüm yapmamalı. Milletin gücü milletin yanında olmalı. O ne diyorsa onu yapmalı, ona karşı kötü olmalı. Şehirde yaşayan her bir ferdin bir değeri vardır. Dolayısıyla Nevşehir Belediyesi çalışmalarını yaparken A şahsına farklı, B şahsına farklı davranıyorsa... Burada bir yanlışlık vardır. Evet. Belediyede bir işiniz var. Bir aracıyla bu işi çözüyorsanız yine bir yanlışlık vardır. Belediyeye gelen herkes bir iş oluyorsa olacak, olmuyorsa olmayacak. Ve bir de belediyeyle işi olan insanlar, işte bu belediye personeli noktasında olur, iş noktasında olur. Asla siyasi partiye bulaşmamalı. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'ne seçilmiş bir belediye başkanı olarak ben, e, belediyedeki... Bir vatandaşın işini yaptırırken siyasete bulaştırarak oradan dolaştırarak Nevşehir'e getirmek son derece yanlış bir anlayış. Direkt gelecek. Çünkü vatandaş görevini yapmış bizi seçmiş. Bundan ötesi bize ait. Başka seçilmiş yerlere gitmesine gerek yok. Direkt kendisinin seçtiği yerde kendi işini çözme noktasında çaba sarf etmemiz gerekiyor. Peki e, Sayın Başkanım. E... Yerel yönetim ekseninde sivil toplum örgütlerinin e, öneminden bahsettiniz, bakış açılarından bahsettiniz. Nevşehir'deki organizasyonlardan nasıl istifa edilmesi gerektiği noktasında da siz de Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkan, dilerim, Meclis Başkanlığı Vekilliği görevini yürütüyordunuz. E, ve şu an MHP Belediye Başkanı adayısınız. Belediyecilik biraz resmi, biraz özel, e, biraz siyasi bir kurum. hani e, evet. Karışım, alaşım bir kurum. E, hep bu kurumlarda çalışmanın zor ve sıkıntılı bir iş olduğu ifade edilir her zaman. Size bu görev size göre bu tür kanaatlerin kaynağında neler var? Ya bu gerçeklik ya da algı ortadan kalacak nasıl bir yönetim anlayışı vaat ediyorsunuz Nevşehir'e? Şimdi öncelikle ben bu şehirde yaşayan bir insan olarak Nevşehir'deki bütün sivil toplum örgütlerinin başkanıyla diyalog içerisindeyim bugün itibariyle de Evet. Orada da görüyoruz ki hakikaten oda başkanlarımızın tamamı odalarına hakim problemlerin içerisinde, yani kendi odalarıyla ilgili problemlerin içerisinde çözüm noktasında gayret eden, gayret eden çok düzgün düzeyli arkadaşlarımız şu anda oda başkanlığı yapıyor. Kimiyle samimiyetimiz çok ileri derecede, kimiyle merhaba. Ee, ve belli bir e, yerde karşılaşıp konuşma ortamında samimiyetlerimiz var. Ama her biriyle de karşılaştığımızda, Kucaklaşıyoruz, öpüşüyoruz, düşüncelerimizi, fikirlerimizi paylaşabiliyoruz, paylaşıyoruz. Dolayısıyla böyle bir yapı içerisinde, böyle bir yapı bizim için de şans. Şu andaki oda başkanlarının odalarıyla ilgili olması, bilgili olması, o oda noktasında gayret sarf eder olması, hep bir adım öteye götürme gayretleri. Bizim şehirdeki odalarla diyalogumuzu o oda mensupları, o odaya üye olan insanların problemlerini Gidermek, problemlerini halletme noktasında bizim için bir kazanç. Dolayısıyla oda noktasında, mesleki noktalarda bizim için e, muhatap olacağımız kişiler oda başkanları olacak. Elbette diğer meselelerde kapımız bütün vatandaşlarımıza açık. Herkese açık, herkese eşit mesafedeyiz, herkesin problemi. Ama oda başkanlarımızla iyi bir diyalog kuracağız biz. O kurumun e, derinliklerini onlar biliyor. Dolayısıyla o derinliği onlarla, onlarla paylaşma zorunluluğumuz var. Bizim için oda başkanları esastır. Bunun yanında da biraz önce söylediğim gibi oda başkanlarının dışında e, o, hangi odyaya mensup insanlar olursa olsun belediye ile ilgili özel meselelerinde ve diğer meselelerde kapılarımız herkese açık olacak. E, ticaret odası diğer sivil toplum örgütleri, diğer kurumlar ve o kurumların başında bulunan insanlar bizim vereceğimiz hizmette e, muhatap olacağımız insanlardır. Peki daha özelde yine bir soru soralım. E, geçmiş dönem ticaret odası seçimlerinde yaşanan bir takım olumsuzluklar oldu. İşin içerisine siyaset girdi. E, Arif Parmaksız, e, milletvekilimiz Erdal Feralan mahkemelik oldu. Tabiri caizse vekillerimiz, belediye başkanımız. Hı hı. Olaya müdahil oldular ve sonuç itibariyle Arif Parmaksız tekrar seçimi kazandı Ve o süreçte Bizim bir adayımız olacak Ve olduğu zaman da biz kendi birey Olarak içimizde Bu adayı destekleyeceğiz dediği noktada Arif Parmaksızla hani adaylığınızı açıkladığınız Noktada bir görüşme yaptınız mı Size bakış açısına Bütün ticaret sanayi odasının genç kapsam Düşündüğünüz zaman 3000 küsür değil mi yanlış bilmiyorum evet, 3000 küsür Üye var bunların hepsinin Oyunu bekliyor musunuz o ticaret odası seçimleri tabii Nevşehir'de bizim için bir tecrübe oldu ama evet. yaşanmaması gereken bir evet. şeydi. Çünkü e, ticaret odası seçimleri e, yapılacakken birdenbire siyasi parti, siyasi parti içerisinde bulunan belediye başkanı işin içerisine girdi ve evet. toplumda buna en güzel cevabı verdi, en güzel tepkiyi verdi. Yani bu işin siyaset üstü bir mesele olduğunu, siyasetin bu işe karışmaması gerektiğini ee, sandıkta cevabını verdi. Burada bence siyasilerimiz e, taraf olmamaları gerekiyordu. Taraf olduğumuz zaman e, e, seçim kazanma ve kaybetme durumumuz ortaya çıkıyor. Bir seçim kaybetme durumu yaşandı. E, sorunuzun ikinci bölümüne gelindiğinde ben ticaret odasında meclis başkan vekili olarak görevi yapmaktayım. Evet. E, orada bir görevim var. E, bu görev oradaki arkadaşların birlikte verdiği kararla bize tevdi edildi ve o görevi yapıyoruz. Tabii ticaret odasında şu anda bize oy verecek arkadaşlarımız vardır. Vermeyecek arkadaşlarımız da vardır. Çünkü o seçim başka bir seçimdi. Bu seçim başka bir seçim. İnsanların onu değerlendirirken başka değer yargılar vardı. Bugün bunu değerlendirirken de başka değer yargıları olacak. Asla ben sivil toplum örgütlerinin siyasete bulaştırılmasını tasip etmiyorum. Bu daha önce bizim belediye başkanımız işte seçimlerden önce çok sık yaptı. Yani kesinlikle tasip etmiyoruz. O da başkanlarını çağırdı. İşte onlara vermiş yapmış olduğu yeşil alan üzerindeki binalardan dolayı o, e, onların vefa duygusunda kullanarak gerek aday adaylığı sürecinde işte tercih edilmesi noktasında sivil toplum örgütlerini siyasetin içerisinde bulaştırmaya gayret etti. Gerekse şu aşamada da işte yapılan yayınlarda uygulanmaya e, çalışıyor. Bu asla kabul edilebilir bir şey değil. Sivil toplum örgütlerimizin başında olan insanların bizim olduğu gibi siyasi düşünceleri vardır. Ama kurumla birlikte siyasi faaliyet içine girmelerini biz asla kabul etmiyoruz. Girdirilmesini de kabul etmiyoruz. E, bu oluşumun içerisinde çekilme anlayışını da sakat bir anlayış olarak görüyoruz. Evet sakat bir anlayış. Sakat bir anlayış <gülüyor> son, görüyoruz. Son cümle bağladığı olayı. Efendim biraz e, mevcut durumdan bahsedelim. Mevcut yönetimin başarılı olduğu anlar var mıdır size göre? Son 10 yıllık süreç içerisinde, 9 yıllık süreç içerisinde e, yaptığı hangi güzel hizmetler Nevşehir'e yararlı olmuştur? Size göre muhalefet yapılan güzel işleri görmeli ve takdir etmeli mi? Yoksa onları anlatmak bize düşmez diye mi düşünüyorsunuz? Tabii ki e, güzeli takdir etmek gerekir. Güzellik kim yapıyorsa takdir edeceğiz. Kim emek vermişse takdir edeceğiz. Bu olayın bir boyutu. Yapılan her şeyin bir değeri vardır. Evet. Her şeyin bir emeği vardır. Ee, onu yapanlardan Allah razı olsun. Şu andaki belediye başkanımızın da yapmış olduğu şeyler vardır. Özellikle e, işte şehir girişinden şehrin çıkışına kadar e, Atatürk Bulvarı üzerindeki çalışmalar güzel çalışmalar. Yani... Güzel şeyler yapmaya çalış. Mesela bir kültür merkezi yapıldı. Bugün ihtiyaçları karşılıyor. Dolayısıyla güzel çalışmalar oldu. Özellikle ilk belediye başkanı olduğu esnada Nevşehir Belediyesi'nin imkanlarının sağlam olmasından dolayı evet. o gün imkanlar sağlamdı. Kasasında parası vardı. Borcu yoktu. Bu imkanlar sayesinde belli hizmet yaptı. Ancak son döneminde hizmet verme noktasında Nevşehir Belediyesi'nin Biraz kısıl kaldığını düşünüyoruz. Tabii ki bir şeyi yapmak için aday olduğunuzda daha iyisini yapacağımızı öngörerek bunu Tabii ortaya bunu koyduğunuz düş için. Düşünüyoruz. E, yapılmışlar var. Ama şehirde yapılmayan birçok şey var. Bu da birçok şey olmaya devam edecek. İnsanlar geliştikçe, toplumlar geliştikçe ihtiyaçlar da artacak. Yani en iyi şeyi yapmak e, herkesin iddiası olmalı. Dolayısıyla ben ee, güzel şeyleri e, görmek gerekir, söylemek de gerekir ama eksikleri de görüp ikisini ayrı ayrı teraziye koyarak bunu değerlendirmek gerekir. Peki sevgili başkanım, e, Efendim Radyo Nevşehir'de MHP Millet Hareket Partisi Nevşehir Merkez Belediye Başkanı Dayı Mehmet Varolla söyleşmeye devam ediyoruz. Mevcut yönetimin hatalı olduğu ve yetersiz kalanlardan bahsettik. Gerçekleştirdiği sosyal çalışmalar, kültürel çalışmalar, tanıtım çalışmaları Efendim imar çalışmaları, ulaşım, su hizmetleri, kanalizasyon çalışmaları, çöp hizmetleri, zabıta hizmetleri vesaire Veyahut cenaze hizmetleri, itfaiye hizmetleri ve nikah hizmetlerinin hepsini ayrı ayrı onun üzerinden not verseydiniz kaç verirdiniz? Yani şimdi böyle bir notlama yapmak uygun değil. Yani çünkü e, örneğin cenaze işlerimiz çok güzel orada güzel bir ekip var. Evet. Bunları ayrı ayrı değerlendirmek lazım. E, i̇yi çalışan bir personelimiz var, iyi bir ekibimiz var. Su, suyla ilgili tabii ekibe söyleyecek bir şey yok ama suyla ilgili Nevşer'in sıkıntıları var. Evet. Gerek suyun içilişi bakımından, sağlık açısından sıkıntısı var. Gerek altyapı açısından çok ciddi sıkıntılar var. Suyla ilgili e, sıkıntılar bol. Yani Nevşer suyu e, sağlıklı bir yapı içerisinde değil. Bunu söyleyebiliriz. Bunun dışında hizmet noktasında belediye personeline söyleyeceğimiz bir şey yok. İyi yönlendirildiği sürece bir sıkıntının olmayacağını düşünüyoruz. Alt yapısı hazır vaziyette. Elbette kendi içerisindeki eksiklikleri tespit etmek mümkün. Fakat Nevşehir Belediyesi'nin uzun yıllardan gelen bir e, davranış şekli vardır. Bu her zaman iyi olmuştur. Personelin çalışması, emeği bu noktada söyleyeceğimiz bir şey yok. Ancak imar noktasında e, sıkıntılı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü imar çalışmalarımız eee e, işte kooperatife belli bir ölçünün verilmesi, kooperatif olmayanına belli bir ölçünün verilmesi. Şehre tepeden baktığımız zaman bir yerde 15 katlı binalar, hemen yanında 3-5 katlı binalar, bir dengesizliğin olduğu bir şehir görüntüsünde. Asla Nevşehir Belediye başkanıza affetmeyeceğimiz bir konu var ki, asla affetmeyecek Nevşehir onu. Yaptıklarıyla değil yıktıklarıyla anılmasını sağlayacak bir konu vardır ki Kale Mahallesi ile ilgili bir konudur bu. Nevşehir Belediye Başkanı bugüne kadar şehri altınla kaplasa hiçbir değeri yok. Çünkü bizim geçmişimizi, tarihimizi, eski Nevşehir'imizi yıktı orada. Kepçelerle yıktı. Ee, belediye sitesine de bir resim atmış. İşte bu biz gelmeden önceki hali, bu da 100 sene önceki hali diye bir resim atmış. O 100 sene önceki hali olan resme bir şey diyemem bilmiyorum. Ama bu biz gelmeden önceki halidir diye attığı resmi, resim, kalenin olmadığı bir kenardaki bir resim. Kalenin olduğu genelini gösteren bir resim koymalı. Eğer orada ifade ettiği şey geneli de böyleydi ifade ediyorsa, külliyen yalan söylüyor. Milleti kandırmaya çalışıyor. Gözüyle gördüğümüz, içinde yaşadığımız şartlar vardı. Oradaki tescilli evleri tek tek yıktı, kepçelerle yıktı. O şimdi de diyor ki biz yerleşim alanları ortaya koymaya gayret ediyoruz diyor. Dağ taş sanki evde Kale mahallesini yıkarak Eski Nevşehir'i yıkarak böyle bir imkan sağlıyor Pozisyonuna girdi Asla Nevşehir onu affetmeyecek bu konuda Asla affetmeyeceğiz Hasan'ın veri asla affetmeyeceğiz Bizim tarihimizi yıktı Bizim 300 yıllık 500 yıllık evlerimizi yıktı e, Şimdi de Oraya yıkılmalıydı Palavrasını sıkıyor asla affetmeyeceğiz Hasan'ın veri bizim geçmişimizi yıktı Tarihimizi yıktı Ama bizim orada Eee çok güzel projemiz var. Artık yapılan yapılmış. Kötülük yapılmış. Bu kötülüğü orada bırakmayacağız. Orada biz yeniden adam gibi bir çalışma yapacağız. Adam akıllı bir çalışma yapacağız ve eski mimariyi de orada canlandırarak. Oradaki Hasan Bey oradaki 8-9 tane cami yoksuz bıraktı. Cemaatsiz bıraktı. Talan edildi orası. Oradaki evler talan edildi. 3 gün önce olan evler daha geçtiğimiz 15 gün içerisinde 3 gün sonra... Temelinden alındı, götürüldü. Bu şehir sahipsiz havası verildi. İnsanlar orada malıyla sıkıntıya düşürüldü. Orada insanların hakkı yendi. Burada kul hakkı var. O mahallede yaşayan insanların çifte standart, 3-5 standart uygulandı. Yani kimse emsal teşkil etmeden malını teslim edemedi. Çok ciddi haksızlıklar oldu. En iyi bunu bilen hemşerilerimizdir. Şimdi Toki'de yaşayan hemşerilerimizdir. Şunu da bilsinler ki orada yaşayan hemşerilerimiz mutlu değiller. Bu boşlandırılmadan dolayı, sıkıntıda bırakılmasından dolayı asla mutlu, mutlu değiller. Bunu oyla falan değerlendirmek mümkün değil. Keşke Hasan Bey bugün yine belediye başkanımız olsaydı da kale mahallesini biz, bize bıraksaydı. Yani kale mahallesini bir daha getirme şansımız yok. Kale mahallesi değil aslında orası. Nevşehir. Nevşehir orası. Muşkara orası. Yani dolayısıyla orada bir daha söylüyorum. Asla affetmiyoruz biz bunu. Asla affetmiyoruz. Nevşehir affetmeyecek Hasan Ümber. 50 sene sonra da Nevşehir'in tarihine yazılırken Nevşehir'i yıkan adam olarak anılacak. Sohbetimize devam edelim. Ee, e, yine özelde bir soru sormak istiyorum ben. Birazdan yine bir kısa bir reklam arası verelim Sayın Genel Yönetmenim. Ee, bu sorunun mütakibinde. Şimdi bazılarına göre e, 500 trilyon, bazılarına göre Bin trilyon yani hani Nevşehir Belediyesi'nin borcuna vakıf mısınız onu sormak istiyorum. Ee, bu konuyla ilgili hani elinizde bilgi edinme noktasında bilgi edinebildiniz mi? Ee, şayet bu atıyorum büyük bir meblağ çıktı para çıktığı zaman bununla ilgili düşünceleriniz neler çözüm noktasında bu borcu nasıl kapatmayı düşünüyorsunuz? Şimdi öncelikle ben şunu ifade etmek isterim. Bir defa Nevşehir Belediyesi'nin e, neyi var ne yok vatandaş bunu bilmeli. Borcu da dahil bilebilmeli, şeffaf evet. olmalı Nevşehir evet. Belediyesi. Evet. Nereye ne harcayacağını, nereye ne harcandığını belli dönemlerde Nevşehir Belediyesi hakla bunu paylaşmalı. Nereye ne yaptığını, nerede ne kadar para harcadığını Nevşehir Belediyesi paylaşmalı. Biz bunu yapacağız. Borcumuz varsa paylaşacağız, kasamızda paramız olsa da paylaşacağız. Bugün Nevşehir Belediyesi'nin mali durumu sır. Belki Müneşşehir Belediye Başkanı da net olarak bilmiyordur, ilgisinde çekmiyordur belki. Çünkü eğer hesap kitap adamı olsa bunun toplum tarafından bilinmesi gerektiğini öngörür, öngörmesi gerekir. Bu konuyla ilgili bizim bir bilgimiz yok, net bir bilgimiz yok. Kimsenin de bir bilgisi yok. Resmi olarak sorulduğunda da doğru cevaplar alamıyoruz zaten. Dolayısıyla borcu ne olursa olsun, biz olaya şuradan bakıyoruz. Bizim borcumuz ne olursa olsun Nevşehir Belediyesi'nin. Hatanın neresinden dönülürse kârdır düşüncesiyle bakıyoruz. E, bu sıkıntının da üstesinden geleceğiz. Nevşehir Belediyesi şu anda icralık olan e, nadir, birçok icralık dosyası olan nadir belediyelerden biridir. E, Nevşehir Belediyesi kaynaklarını iyi kullanmayan bir belediyedir. Hizmeti dengeli götürmeyen bir belediye görüntüsündedir. Nevşehir Belediyesi'nde hemşerilerimiz, Belediyesi Belediyesi'yle iş yapmaktan korkan bir yapı içerisinde. Biraz önce şehrül emin diyoruz. Şehrül emin olan bir insanın kurumuna insanlar gelmeye korkuyor. Alışveriş yapmaya korkuyor. Güven duygusu yok. Şimdi borç tek başına bir şey anlam ifade etmiyor olabilir. Tek başına borç deriz. Sonra da deriz ki borç yiğidin kamçısıdır. Devam ederiz deriz ama olay bu kadar basit değil. Borcun karşısında alacaklı olan insanlar var bu belediyeye hizmet getirmiş, mal satmış vesaire yapmış ve hakkı olan insanlar var. Eğer biz bu işi kul noktasında bakıyor isek, insanların hakkı şu anda belediyede duruyor ve bu insanlar iflas noktasına geliyorlar. Başka yerlerden kaynak bularak Nevşehir Belediyesi'nin işlerini yürütmeye çalışıyorlar. Nevşehirli esnaflarımızın neredeyse tamamı Nevşehir Belediyesi'yle iş yapmaktan korkuyor, kaçıyor. Dolay Dolayısıyla böyle bir yapı içerisinde Nevşehir Belediyesi başka psikolojik şeylerle, sanki Nevşehir Belediyesi'ni güçlü gösterme gayreti içerisinde. Tabii ki bizim e, Nevşehir Belediyesi güçlüdür. Ama bu gücüyle birlikte adaletli olmalı. E, alışveriş yaptığı zaman borcunu zamanında ödemeli. Bu nasıl bir sıkıntı çıkarıyor? Şöyle bir sıkıntı çıkarıyor. Nevşehir Belediyesi borcunu zamanında ödemediği için buraya ihaleye gelen insanlar genellikle şehir dışından geliyor ve yüksek fiyatlar veriyor. Belediye de o işi yaptıracağından dolayı bu yüksek fiyatları kabulleniyor. İşveren firma ya da kişiler nasıl olsa paramı zamanında alamayacağım diye yüksek fiyat çekiyor. Belediye de nasıl olsa bunları parasını sağ saklayacağım diye bunu kabul ediyor. Böylece Nevşehir'in enerjisi, imkanları ısraf ediliyor. İşte bizim bu dengeleri çok iyi organize ederek belki de yarı yarıya bir kaynak oluşturacağız. İsrafı önleyerek. Bugün bir hizmet geliyorsa en az iki, iki hizmeti birden yapacak kaynakları değerli kullanacağımıza inanıyorum. Teşekkür ediyorum düşünceleriniz için. Bir soru aldık galiba dışarıdan bir soru sorduk ama kısa bir reklam arası verelim. Reklamdan sonra soralım. E, e, Nevşehir Sporu'na ilgili bir taraftar bir soru Hı. yöneltmiş. Kısa bir reklam arası sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Radyo, Radyo Nevşehir internette nevşehir.com adresinde. Gündem Özel devam ediyor. Efendim Radyo Nevşehir'de beraberliğimiz devam ediyor. Saatler e, 16.30 değil mi? Bir buçuk saati geride bıraktık. Millet Hareket Partisi Nevşehir Merkez Belediye Başkanı adayı Sayın Mehmet Varol ile söyleşmeye devam ediyoruz. Aslında sorduğumuz sorularda hani... Ee, konuların bağlantısı noktası da cevaplar çıkıyor evet. ee, ama hani bu bölümde ben biraz daha projelerinizden bahsedelim istiyorum ağırlıklı olarak ee, sizin Nevşehir'i kazandırmak istediğiniz projelerden mevcut durumdan öte mevcut yaşananlardan öte ee, en ciddi 5 sorun olarak ne görüyorsunuz Sayın Başkanım Nevşehirde bu sorunlar için çözüm önerileriniz çözüm önerileriniz neler Ben öncelikle bu e Ara vermeden önce Nevşehir Spor'la ilgili bir tespitiniz olmuştu. Çok özür diliyorum. Ben onu <gülüyor> tamamen atladım. Çok özür diliyorum. Bayram Ali Badak e, isimli bir dinleyicimiz sormuş. Nevşehir Spor'un tek sorunu stat mıdır diye sorar size. Vaatler seçimden sonra yer, e, yerini kesin bulacak mı diye sormuş. Nevşehir spor, e, e, Spor'un e, faaliyet gösterebilmesi için bir mekanı, bir alanı... Dolayısıyla o bir, bizim için mekan yapılıyorsa onun içi doldurulacağı imajıyla bakıyoruz olaya. Esasında biz bugün Nevşehir Spor'a baktığımız zaman Necmi Can Tekin ve çocuklarıyla birlikte, Sedat Can Tekin'le birlikte Nevşehir Spor birkaç yıldır belli bir mücadele içerisinde. Evet. Onların kendi imkanlarıyla yapmış olduğu, genel olarak destek olunmayan bir yapı içerisinde. Ben öncelikle Necmi abiye de, kardeşimize de çok teşekkür ediyorum böylesine. Önemli fakat bir o kadar da külfetli bir olayın içerisinde kendilerini gönüllü olarak koymalarından dolayı. Ben onların yapmış olduğu bu çalışmaları takdir ediyorum. Destek vermekte de istiyoruz. Ancak Nevşehir Spor'a biz çocukluğumuzdan itibaren Nevşehir'de bir Nevşehir Spor kültürü vardır. Nevşehir Spor'un olması... Sadece olayın işte 22 tane insanın sahaya çıkıp e, spor yapıp insanların da bunu seyrederek e, coşması, bağırması, çağırması gibi algılanmamalıdır. E, bir şehirde şehircilik bilincinin oluşabilmesi için bu türlü ortak projeleri e, hayatta tutabilmek lazım, başarıya götürebilmek lazım. Yine e, şehirler arasındaki ilişkiyi artırabilmek açısından, bir medeniyet açısından, bu türlü o, organizasyonlar ben çok önemsiyorum. Dolayısıyla Nevşehir Spor'da yaşatılması gereken bir e, durum olduğuna inanıyoruz. Bu manada biz e, e, şu an itibariyle somut bir adım attık. Bu işi ciddiye aldığımızı göstermek açısından. Biz meclisimizi oluştururken meclis üyelerimizden biri eski Nevşehir Spor kalecisi Adnan Ülger. Şu anda da fa, e, e, sertifalı antrenör şeklinde ve bu işin içerisinde Bulunmuş bir kardeşimiz. Benim de arkadaşım olur. Yıllarda, ne, yıllarca Nevşehir Spor'da profesyonel olarak e, futbol oynayan bir kardeşimiz. işin evet. içerisinde işi bilen bir kardeşimiz. Bu manada biz bu işi ciddiye almamızdan dolayı meclisimize Adnan Ülger'i yazdık. Amacımız Nevşehir Spor'la ilgili e, spor kulübüyle ilgili aramızdaki bağı kurabilmesini sağlamak. Böylece bizim bir elimizde orada olur. E, tabii ki orada Belki fiziki bir temasta bulunmayacağız ama bir bilir kişiyle irtibat sağlama noktasında bu adımı attık. Bir yerden, başlangıç bir yerden başlamak amacıyla evet. bilir kişi olarak, bilen kişi olarak, bu işin uzmanı olarak bir meclis üyesini biz belirledik. Cenab-ı Allah nasip eder de e, biz e, yönetimin başına geldiğimizde Nevşehir Spor'un nasıl desteklenil, desteklenilebileceğini, Nevşehir Spor'un nasıl kalkındırılabileceğini Somut bir şekilde göstereceğiz. Belediye, Nevşehir Belediyesi Nevşehir Spor'la birlikte paralel çalışacak. Bütün imkanlar seferber edilecek çünkü çok önemli bir sosyal olay. Çok önemli bir e, sosyal faydası olan bir olay. Hem de şehrin hafta sonunda hareketlenmesini sağlayacak bir olay. İnsanların e, zamanlarını geçirebileceği, enerjilerini sarf edebileceği bir olay. Gerektiğinde Seyahat arzusunu da karşılayabileceği, başka şehirlere geleceği ve başka şehirlerden de şehrimize insanların gelmesini sağlayabilecek bir olay. Tabii bu kardeşlik ölçüsü içerisinde, samimiyet ölçüsü içerisinde yürütülebilecek bir olay. Ben bunu şunu samimiyetle söylerim ki, geçmişte de sporun içerisinde olmuş bir insan olarak, hem spor yaparak hem yöneticilik yapmış bir olarak, Nevşehir Sporu hakikaten çok önemsiyorum ben. Bence Nevşehir'in e, insanların, e, düz bakan insanların gereksiz girmiş gibi görmesine rağmen futbolun sektör olarak dünyada ne kadar büyük olduğunu görmemek ve sağladığı faydaları görmemek bizim için çok büyük bir yanlış olur. E, bir şey daha ben ifade etmek istiyorum Nevşehir Spor'la ilgili. Nevşehir Spor 2004 yılında Hasan Ünver'in belediye başkanı olduğunda Üçüncülüge çıkmıştı. Çok ciddi fedakarlıklarla o zaman e, yönetimin başında bulunan işte Mürsel abi, Lokman Kozan ve diğer belediye başkanlarının da gayretiyle e, 2004 yılında hatta çıktığı dönemde hiç unutmuyorum. 2004 yılının yine böyle Mart-Nisan ayları gibiydi seçimlerin olduğu bir dönemdi ve bu başarıyı sağlamıştık ama o günden bugüne kadar Nevşehir Belediyesi, işte sanıyorum seçimlere yakın bir dönemde belli bir kaynak vermek suretiyle destek oldu. Bunun dışında hiçbir desteği olmadı. Destek sadece parasal olarak değil, kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamak suretiyle Nevşehir önemini topluma kazandırmak, kurumların desteğini sağlamak noktasında çok ciddi bakıldığına inanmıyorum. Bunu ben bir seçim vaadi olarak asla söylemiyorum. Bu benim içimden geçen şeyler. E, Nevşehir Spor, Nevşehir Sporluluk, Nevşehir Spor'a destek bizim yapımızda var. Çocukluğumuzdan, bebekliğimizden beri bildiğimiz şeyler bunlar. Dolayısıyla Nevşehir Spor e, başlı başına bir olay. Nevşehir Spor'un yeniden hayat bulabilmesi için, yeniden e, Nevşehir'i temsil edebilmesi için ne gerekiyorsa bizim yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Teşekkür ediyoruz Nevşehir ilgili düşünceleriniz. En son soru sormuştum. Nevşehir'de en ciddi 5 sorun nedir? Ee, bu soruların çözüm noktasında projeleriniz nelerdir diye. Tabi burada e, Nevşehir'e baktığımız zaman Nevşehir'de e, yapısal olarak çok, çok, çok ciddi sıkıntılarımız var. Biraz önce, biraz önceki bölümde ifade ettiğimiz kale mahallesi çevresi, yani eski Nevşehir'in bitirilmesi bir yönetim tarafından sağlandı bu. Hasan İmver burayı bitirdi. Ancak biz yapacağız burayı yeniden. Burada Öncelikle güzel bir arkeolojik çalışma yapacağız. Yeraltı ve de ne var ne yok hepsini tespit edeceğiz. Bu tespitten sonra bu benim ifade ettiğim şeyler sadece Mehmet Varol'un düşüncesi değil. Toplumun böyle bir isteği var ve biz e, bu konuyla ilgili Kültür Bakanlığı düzeyinde bu konuyla ilgili uzman insanlarla yaptığımız istişareler, toplantılar ve şehir bilimcisi profesörlük düzeyinde olan insanlarla yapmış olduğumuz toplantılar bilgi alışverişi neticesinde çıkan şey. Biz de bir defa eski Nevşehir'in o bölgesini yeniden canlandıracağız. Oradaki camilere cemaatini kazandıracağız. Geçtiğimiz günlerde bizim e, bir misafir, misafirimiz vardı. E, cami açılışına gelmişti. Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Bey. E, o işte bu camiler nedir dedi. Bu şehir ne olmuş dedi. Dışarıdan gelen bir insanın baktığı zaman. İşte atom bombası atılmış gibi yani. Savaş olmuş gibi. Hasan Bey'in bir lafı var. Şehirleri diyor savaşlar yıkar diyor. Savaş olmadan bizim şehrimiz yıkıldı. Yani demek ki orada başka bir şeyin savaşı mı var acaba? Burada iyi değerlendirmek lazım. Orayı biz yeniden imar edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. İkincisi şehrimizde en önemli eksiklik bizim. Şehir parkımız yok. Daha önce de birçok kere vaat edildi bu. Şu andaki yönetim tarafından da vaat edildi. İşte oraya göller yapılma vaat edildi, yeşil alan vaat edildi vesaire. Hiçbiri yapılmadı. Bugün de vaat ediyorlar. Bana inandırıcı gelmiyor. Bakın bizim için olmazsa olmazlardan biri budur. Biz göre yolundaki regresyon alanında, orası doğal regresyon alanıdır. Yaklaşık 200 dönümlük bir alanda, 200 bin metrekarelik bir alanda çok güzel bir çalışma yaptık. Bunun görsellerini önümüzdeki hafta paylaşacağız hemşerilerimizle. İçerisinde botanik bahçelerin yürüyüş yollarının olduğu, hayvanat bahçelerinin olduğu, atla gezintiler yapılabilecek organizasyonların olduğu, gece gündüz, yaz kış pırıl pırıl bir organizasyon yapacağız orada. Nevşehir'in farkını oraya kuracağız. Şehirde bulunan bağ bahçesi olmayan insanlar, bir yere gidecek fırsatı olmayan insanlar Orada çok güzel zaman geçirecek. Piknik yapmak istiyorsa gidecek orada pikniğini yapacak. Gidip bir kafeterya da çay içmek istiyorsa en güzel konforlu bir ortamda çayını içecek. Yürüyüş yolları yapacağız vesaire. Orada sosyal bir e, sıkıntımızı, bir eksikliğimizi, o yeşil alan eksikliğimizi o bölgede biz gerçekleştirmeye hedefliyoruz. İkinci olarak bunu söyleyebilirim. Üçüncüsü e, bizim çok önemli bir eksikliğimiz, bir meydanımız yok. Şehrin bir meydanı yok. Öyle durumlar vardır ki bazen meydanlar şehirlerden ön plana çıkmıştır. Çünkü meydanlar şehrin en önemli olaylarının paylaşıldığı yerlerdir. Dolayısıyla o olaylar meydanları ön plana çıkartır. İsimlerinin hep zikredilmesini sağlar. Meydanlar şehirlerde üzüntülerin, neşelerin, sevinçlerin, kederlerin, dramatik olayların paylaşıldığı yerlerdir. Sosyal münasebeti sağlayan yerlerdir, insanların bir araya gelmesini sağlayan, topluca bir araya gelmesini sağlayan yerlerdir. Dolayısıyla Nevşehir'de Nevşehirlik bilinci, Nevşehirlilik ruhunu biz tesis etmek istiyorsak meydanımızı da tesis etmemiz gerekir. Özellikle eski devlet hastane karşısında, eski devlet hastanesinin yıkıldığı yerde yapılan bu proje bir meydan projesi değildir, kırma bir projedir. Bir, bu şehir için gereklilik arz eden bir durumda da değildir. Ancak bizim bu proje devam edecek. Bu proje Nevşehir Belediyesi arsa karşılığı vermiştir. Karşı tarafın Nevşehir Belediyesi'ne sorumluluğu vardır. Dolayısıyla burada Nevşehir Belediyesi'nin bir imkan sarf etme durumu söz konusu değildir. Bu proje bitirilecektir. Ancak bizim düşündüğümüz özellikle şu anda Endüstri Meslek Sitesi'nin bulunduğu bölge 50 bin metrelik bir bölgedir orası. 50 bin küsur metre. Orada endüstri meslek ve diğer binalar var. Yakın bir gelecekte meslek ticaret odalarına devri söz konusudur. Dolayısıyla ticaret odaları bu okulları e, ticaret alanlarına, sanayi bölgesine götürme durumu söz konusu. Bununla birlikte paralel çalışarak, imkanlar da seferber edilerek o bölgede 50 bin metrelik alanda bir meydan oluşturmak istiyoruz biz. O meydanın bir sırasında o meydana gelen insanların alışverişlerini, ihtiyaçlarını karşılayan dükkanlar yapacağız. Tamamen rant amaçlı değil. Sadece ihtiyaçları karşılamak amacıyla yapacağız. Yeşil alanlarını oluşturacağız. Meydanını oluşturacağız. Görsellerimizi de hemşerilerimize sunduğumuzda bakmaktan bile gurur duyacakları orada bir meydan oluşturacağız. Bir tarafında işte şu andaki mevcut park, Necdet Ersen Parkı Bulunacak. Diğer tarafıyla birlikte meydanla birleşik, birlikte birleşip altına iki katlı otopark yapacağız oraya. O iki katlı otoparkın kapasitesi 2500 araçlık. Bakın şu andaki meydandaki gibi meydan denilen yerdeki gibi 700 araç gelip de 350 aracını koyacağımız bir alan gibi değil. Tamamen şehrin park problemini biz orada çözmeye arzu ediyoruz. 2500 araçlık, 2500 araçlık bir iki katlı 50 bin metrekare kapasiteli hatta Necdet Ersan Parkı'nda ilave ettiğimiz zaman daha fazla olacak bir park alanı oluşturmak istiyoruz. Bu bence şehrin olmazsa olmazlarıdır. Belki bunları söylerken hemşerilerimiz ya bunlar sen neyle yapacaksın diyor olabilir. Neyle yapacaksak yapacak, yapacağız ama bunu yapmamız lazım. Yani nasıl kaynak bulacaksak bulacağız. Ne yapacaksak yapacağız. Bu söylediklerimizi yapmamız lazım. Biz şehir şehiriz diyeceksek biz Nevşehir'iz. Diyeceksek Nevşehir'i bu şehirden gurur duyacaksa biz bunu yapacağız. Yapmamız gerekiyor. Üç. Bu. Üçü söylediniz mi? Üçünü söyledim. Dördüncü problem bizim kara sokuyla ilgili sıkıntımız var. Şehrin çözmesi gereken bir başka sıkıntıdır bu. Kale mahallesini yaklaşık e, 8-10 sene geriden takip ediyor. Kale mahallesinde yaşadığımız sıkıntıyı orada yaşamamamız gerekiyor. Ancak orada İki tane olay var. Birincisi, Kale Mahallesi'nde yapılan haksızlığı bizim Karasofu Mahallesi ve çevresinde yapmamamız gerekiyor. İnsanların hakkını yemememiz gerekiyor. Orada öyle bir uzlaşma sağlayacağız ki alan da veren de memnun olacak orada. Yoksa eğer biz burada farklı standartlar uygulayıp birilerine para kazandırma, birilerine hoş kişi geçme, birilerini memnun etme diyerek garibanın, sesi çıkmayan insanların malını elinden almamamız gerekiyor. Çok güzel, keyifli bir ekip kuracağız orada, düzgün bir ekip kuracağız. İçerisinde hatta dini yönü de ön planda olan insanlar koymak suretiyle orada kimsenin hakkını yememeye gayret edeceğiz. İkincisi de orada yap yapılacak proje iki tane büyük bulvardan oluşan en az en az 30 metre genişliğinde ve iş yerlerinin, yeşil alanların ve çok katlı konutların olduğu bir yapı ortaya koymamız gerekiyor orada. Nasıl yapılacak? Nasıl yapılacaksa yapılacak. Çünkü bir yerden başlayacağız biz orada. E, bu işle ilgili bilir kişilerle görüştük biz. E, bu türlü e, dönüşümleri yapan illerle görüştüm. Bunun belli başlı yolları var. O yolların hepsini deneyeceğiz. E, böylece biz e, sizin sorunuzla da paralellik olması açısından şehirden yukarıya baktığımız zaman klasik bir Nevşehir, tarihi bir nevşehir görme şansımız olacak. Buraya gelen insanlar, bu şehirde yaşayan insanlar, bu şehirli olan insanlar zamanlarını güzel geçirebilmek için bir parkı olacak. Her güzel şehirde olduğu gibi bu. Biz fazla bir şey söylemiyoruz zaten. Ya da e, güzel ciddi organizasyonların yapılacağı bir otop, e, meydanı olacak. Altında otoparkıyla birlikte. İki tarafından yol geçiyor olması da bizim için bir avantaj. Giriş çıkışın rahatça olabilmesi yönüyle. Ve diğer taraftan da Şehrin modern yüzünü, gelişmiş yüzünü Karasofu Mahallesi'nde gösterme şansımız olacak. Beşincisine gelmeden önce bu dört şeyle bir şehir hayal edelim ki her şeyin olduğu, her türlü güzelliğin olduğu pırıl pırıl bir şehri ama devasa bir şehir değil. Her şey bir parça yaşatan, her şey bir parça görülen bir şehir. Bu defa bu şehre gelen insanların belki bir saat daha fazla, bir gün daha fazla zaman geçirmelerine neden olacağız. Bu şehirde yaşayan insanlar bu türlü ortamları görerek bu şehirli olmaktan mutlu olacaklar, gurur duyacaklar ve şehir için çalışmayı daha fazla hızlandırmış olacağız. Mesela Nevşehir'le ilgili deniliyor ki işte e, neden turistler gelmiyor? Şu haliyle niye turist gelsin bu şehre? Siz turist olsanız gelir misiniz? Yani dinleyenlerimiz, hemşerilerimiz turist olsa böyle bir şehirde zaman geçirmek ister mi? Zaman geçirecek sebepler ortaya koymadığımız sürece sıkıntı her zaman olacaktır. Ayrıca biz kale mahallesinde e, ya da eski Nevşehir'de diyelim e, butik oteller de ortaya koyabilirsek şayet ve koymak istiyoruz. Böylece turizminde turistin de yatabileceği kalabileceği bir mekan ortaya konulabilir. Böylece güzel bir şehir, modern bir şehir, klasik bir şehri harman ederek hafızalarda kalan, insanların yaşadığı yerde mutluluk duyduğu, güven duyduğu, huzur duyduğu bir ortamı bizim ortaya koyabilmemiz gerekir. Belki beşinci olarak söyleyebileceğimiz şey e, genel olarak şehirde yeşil alanımız çok az, mahallelerde gençlerimizin hanımlarımızın faydalanacağı alanlar çok az. Bizim düşündüğümüz şey mahallede, e, mahallelerde orta ölçekli parklar yapma arzusu içerisinde, içerisinde çocuk çocuk bahçelerinin dolduğu, çocuk parklarının dolduğu. O ölçekte yerler hazırlamamız gerekiyor. Ee, dolayısıyla bizim şehirde su problemimiz var zaten. Suyla ilgili ciddi sıkıntılarımız var. Bundan sonra söyleyeceğimiz, bundan sonra söyleyebileceğimiz projelerde e, kıymetli projeler olmalı. İşte biz mahalle, mahallelerde e, muhtar evleri yapmak istiyoruz. Muhtar evleriyle birlikte Hanımların sohbet edebileceği, organizasyonlarının yapabileceği hanım lokalleri, hanım kahveleri yapmak istiyoruz. Evet. Muhtar odalarıyla birlikte. Biz e, projelerimizde önümüzdeki hafta ifade edeceğiz. İşte, a, şehrin yeşillendirilmesi için ağaçlandırmayla ilgili projemiz var. İşte, e, her yeni evlenecek çifte üç tane ağaç vereceğiz biz. Belirlediğimiz alana götürüp bunu dikin diyeceğiz. O ağacın bakımı sulaması bize ait. Sadece dikmesi onlara ait olacak. Onlar gelecek evlilik organizasyonunu öyle yapacağız. Mesela hoş geldin bebek projemiz var. Bu projeyle özellikle imkanı kısıtlı olan hemşehrilerimizin çocuklarının yaklaşık 10 günlük 15 günlük çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılayarak getirip evine vereceğiz. Kapısına bırakacağız. Sütünü, mamasını, bezini ne gerekiyorsa bu şehrin mensup olduğunu hatırlatacağız. O çocuğun Merhaba derken şehre dünyaya merhaba derken belediyenin de ona merhaba demesini sağlayacağız. İrtibatımızı kuracağız. Yaklaşık bizim şu aşamada ifade edeceğimiz 20-25 tane projemiz var. Ancak düşündüğümüz yaklaşık 130 tane proje var. Çok özür dilerim. Zaten bu projelerin hepsini bu programa sığdırmamız <gülüyor> imkansız. Şöyle toparlayalım. Olmazsa olmaz dediğiniz nokta projelerimizi kısmen bahsettik. Efendim belediyeciliyle ilgili Mevzuat noktasındaki geçmiş siyasi birikimleriniz, deneyimleriniz zaten bundan sonrası için bir evet. ayna niteliği taşıyor. Ee, işte kadim medeniyetimizdeki belediyecilik anlayışını ve ikame durumlarını e, incelemesini gerçekleştirdiğiniz, e, belediye meclis üyeleri kadrolarıyla göreve hazır olduğunuzu zaten beyan ediyorsunuz. E, e, bu güzel belediyecilik mantığının e, bugüne taşınması gereken anlayış ve uygulamalardan bahsettiniz. Neler evet. yapılması gerektiğinden bahsettiniz şehrin sorunlarına karşı hassasiyetiniz ve çözüm yolları aramanız e, kaç yıl öncesine dayanıyor? Bu evet. soruyu sormak istiyorum. Bu şehrin derdiyle ne zamandan beri dertleniyorsunuz? Son bölüme geçeceğiz değil mi? E, programımızın son bölümüne geçiyoruz. 10 dakikamız var. E, bu soruyla aslında soru çok e, gelen sorular da var ama e, ben özellikle e, yürekten başarılar diliyorum seçimler öncesinde. Ee, vatandaşlarımıza canı gönülden önereceğiniz bir aday olarak Nevşehir'i bir Nevşehir'li olarak e, sunacağınız söylemek istediğiniz şeyler neler? Ee, bir toparlama e, boyutu alalım. Bu şekilde de kapatalım inşallah. Tabii ki şimdi ben e, daha önce e, belli bir süre il başkanlığı yapmış olmamdan dolayı her ne kadar bu seçim benim kişisel olarak belediye başkanlığı düzeyinde ilk seçimim olsa da daha önceki dönemlerde de çalışmalar yaptık. Ben Nevşehir'in e, sokak sokak her tarafını biliyorum. Hangi evet. evin yanında ev var, nerede park var hepsini çok iyi biliyorum. Sadece Nevşehir merkez değil, Nevşehir'in bütününü çok iyi biliyorum. Yani e, gidip, defalarca gidip gelmemizden dolayı. Dolayısıyla böyle bir tecrübe var. E, ancak e, belediye başkanı olma duygusu, belediye ve işte bu topluma hizmet verme duygusu benim yaklaşık iki aydır yaşadığım bir duygu. Ancak bu iki aylık süre içerisinde farklı bir dünyaya giriyorsunuz. Bir defa e, biz başarmak istiyoruz. Başarıp bu işleri yapmak istiyoruz. O, onun ağırlığı insanda oluşuyor. Yani işin içerisinde kul hakkı var. Kul hakkını yemeden, insanların hakkını yemeden hizmet götürebilmek, e, çevrenin baskısına maruz kalmadan hizmet götürebilmek, o iradeye götürmek, partizan olmamak, Yandaş olmamak, yan olmamak kimseye, sadece milleti düşünerek hizmet etme arzusunu taşıyoruz biz. Nevşehir'in Nevşehir, Nevşehir Belediyesi'nin vefalı, güzel yönünü vatandaşımıza göstermek istiyorum şahsımda. Nevşehir Belediye Başkanı'yla ilgili ya da Nevşehir Belediyesi'nin yaptığıyla ilgili bir eleştiri neticesinde şu anda hakim olan bir duygu var. Kimin neye varsa ondan korkuyoruz. Ya diyor ben onu öyle yaparım ama diyor e, belediye başkanı ne der diyor. Bugün e, Nevşehir'de insanlar dev gibi insanlar bugün e, farklı bir e, pencereden baktığının anlaşılmaması için dua ediyor. Dolayısıyla böyle bir zulüm, böyle bir sıkıntılı ortam yaratılmış. Yani vatandaşlarımızdan şu ola tepkiler geliyor. Ya ben sanıp biz siz oy vereceğiz ama diyor aman diyor duyulmasın diyor. Böyle bir şehir, böyle bir güven ortamı, böyle bir huzur ortamı olabilir mi? Bir vatandaş şu andaki iktidarın dışında, şu andaki belediye başkanının dışında bir insana oy vereceğim demesinden kork korkması kadar bu şehirde ayıp bir şey olabilir mi? İşte sağlamamız gereken şey bu. Bugün ben her gittiğim yerde de söylüyorum. İşte belediye per belediye personeli ile ilgili düşünceniz ne? Ne olabilir bizim belediye personeli ile düşüncemiz? Belediyede çalışıyorlar, evlerine ekmek götürüyorlar. Ne olabilir başka? Bir insanı seviyor da olabilir. Hasan Ünver'i destekliyor da olabilir. Bu gayet doğal. Biz bizi sevmelerini istiyorsak insanların, bir başkasını sevmesine de saygı göstermemiz lazım. Bolgunluğu göstermemiz lazım. Dolayısıyla insanların kişisel düşüncesinden dolayı, siyasi düşüncesinden dolayı, tercihinden dolayı suçlanan bir şehir olabilir mi? Bizim Esasında en başta sağlamamız gereken şey bu. İnsan yöneticisinden korkar mı? İnsan belediye başkanından korkar mı? İnsan belediye başkanından korkmalı mı? Korkmamalı tabii. Korkmamalı. Yani bu bunu hani biz şimdi e, beyazın beyaz olduğunu anlatma, anlatmaya çalışır. Beyaz beyazdır kardeşim. Bu bu kadar basit. Yani bir belediye başkanı e, bir şey kuracak, sistem kuracak. Bunun karşısında olan herkes de zulüm görecek. Böyle bir şey yok. Bakın 2009 yılında belediye çalışan 25-30 tane kardeşimiz sırf başka partiye oy verdi diye, internet sitesinde başka partinin adayını paylaştı diye bir kalemde işten atıldı. Tamam mahkeme neticesinde döndü ama işine tekrar verilmedi. Nevşehir Belediyesi o parayı ödedi. Yani sadece kişisel işlerden dolayı Nevşehir Belediyesi'nin para ödemesi bir yana ekonomik zararı uğratması bir yana o insanları huzursuz etmeye, evinden barkından etmeye işinden gücünden etmeye e, iki evine götüreceği 3-5 ekmeğin, 3-5 poşetin önüne geçmeye, engel olmaya hakkı olabilir mi? Bizim öncelikle sağlamamız gereken şey bu. Bizim hoşgörü ortamını bu şehirde sağlamamız gerekiyor. Bunu sağlayabilmemiz için hemşehrilerimizin bize destek olması gerekiyor. Demokratik düşüncelerini, kişisel düşüncelerini açık açık söyleyecek. Gerekirse belediye başkanıyla tartışacak. Gerekirse sana katılmıyorum diyecek. Ama bir saat sonra karşılaştığında kucaklaşacak, öpüşecek. Bu böyledir. Yani insanlar farklı olduğu, farklı farklı olduğu için güzel insanlar. Bütün insanlar aynı şeyi düşünse, bütün insanlar da aynı olsa... Çirkini güzel ayırt edemezsiniz ki. iyi doğruyu da ayırt edemezsiniz. O zaman demek ki Cenab-ı Allah böyle yaratmış. Cenab-ı Allah'ın Allah yaratış sistemine aykırı davranmanın hak, kimsenin hakkı yok. Dolayısıyla biz e, bu süre içerisinde bize imkan verdiğiniz için Radyo Nevşehir'e çok teşekkür ediyorum. E, size de çok teşekkür ediyorum kardeşim. Allah razı olsun bizi burada misafir ettin. Ee, ben hemşerilerimizden şunu bilhassa istirham ediyorum. Nevşehir'de bir kan değişikliğine ihtiyacımız var. 10 yıl yeter artık. Artık Nevşehir'de farklı şeylerin yapılması, farklı şeylerin yaşanması gerekiyor. Nevşehir artık enerjisini Nevşehir'de kalıcı hizmetlere vermesi gerekiyor. Ee, bu hizmetlerin yapılabilmesi için de bir anlayışın değişmesi gerekiyor. Bir oyunuzla birçok şeyi değiştirebilirsiniz hemşerilerim. Bir oyunuzla birçok şeyi değiştireceksiniz. Bize bir oy verin, şehirde birçok şeyi değiştirin. Ben katıldığınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Ee, sevgili seyirciler, özür diliyorum sevgili dinleyicilerimiz. Bugün de gündem özel programımızın sonuna geldik. Milliyetçi Hareket Partisi Nevşehir Merkez Belediye Başkan adayı Sayın Mehmet Varolu ağırladık. Kendisinin 2 saate yakın süreç içerisinde Nevşehir'e kazandırmak istediği projelerinden bahsettik. Düşüncelerini aldık. Katılımınızdan dolayı ben size, şahsınıza ve bütün Milliyetçi Hareket Partisi camiasına teşekkür ediyorum. Seçimlerimizin, 30 Mart seçimlerinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kazasız, belasız, sorunsuz, sıkıntısız inşallah bir seçim sürecini atlatmak temennisiyle bütün dinleyenlerimize mutlu bir akşam diliyorum efendim. Tekrar görüşmek üzere, İyi akşamlar diliyorum. Ülkenin, bölgenin ve Nevşehir'in gündemi Tolga Karaca'yla Gündem Özel'de masaya yatırılıyor. Gündem belirleyen konu ve konuklarıyla Tolga Karaca'yla Gündem Özel 98.1 Radyo Nevşehir'de. Nevşehir gündeminin nabzı bu programda atıyor. ...gündem özel sona erdi. Radyo ...hafta sonu... Hafta en iyisi, en iyisi. Radyo Nevşehir hafta sonunda yanında.